Elhamdülillâhillezî hedâna l-hâdâ. Ve mâ kûnna l-nehtediyel evlâin hedâna allâh. Ve mâ tevfîqi ve'at-ı <Sanlı> sâmi illâ <Sanlı> billâh neqad jâti r-resulü rabbina bilhaq. Sallu ala r-resuluna Muhammed, Allah'ım sallallahu ala. tabib-i qulubina Muhammed, Allah'ım sallallahu ala. Sallu alâ şefi'i zlubina Muhammed, Allah'ım salli ala seyyidina A'udhu billahi s-same'u al-alimi min ash-shaytani r-rajim Rabbim a'udhu bika min mza'atı şeyatin ve a'udhu bika rabben yehضurun Bismillahirrahmanirrahim Hulâke yüzzemle al-ğurfate bima sabaroo ve yulakquvn fiha ve fiha tahiyyata ve selama Sadaqa Allahü'l-Azim quran azim Ebâdikle <Sessizlik> naafi ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Estağfirullah el hayy el kayyûm. Hasantukum bil hayy el lâ mu'cevveda ve dafa'tu ankum sü'e ibla havle ve lâ kuvvete illâ Rabbimiz ve gecemizi dostlarının gecelerine ilhake etsin. Amin. bereketlerle müşerref eylesin. <Sessizlik> Amin. Dünya ve hususlarında ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eylesin amin, amin. bizlerden bu meclis ehlinden ne dua edenler varsa hayırlı muratlarına nail eylesin amin. amin yolda gereken bir arkadaş Halil ismi olacak onunla telefonla görüştüm tabi ağır kanser 7-8 kere düzelmiş yeniden bozulmuş sabrediyor rıza üzere Sohbetleri dinliyorum diyor. Devamlı sohbetlerle meşgulüm diyor. Her tarafını kanser sarmış. Ama rıza üzere. Mevla'dan razı. Dua istiyor. Şifa verecekse diyor. İşte hayatta tek isteğim demiş. O yedi kere okunan dua. Telefonda okusun bana. Yani yanına gidemeye vakit olmuyor. Tabii benim de halim perişan. Neyse telefondan okuduk Mevla. Kadirdir, ulaştırır. Allah ulaştırsın. Eceli gelmedikçe mutlaka iyi olur o yedi kere okunsa. çörek otu mucizesi risalemizde var o. Eselullahe le affayim Rabbe le arşu Hangi hastanın yanına gitse yedi kere bu duayı okusa illa şefa mutlaka Allah ona şifa verecek. Malem yahdur <gülüyor> eceluh eceli gelmemişse ben öyle diyorum hastalar ziyaret ettiğimde okurum onu yedi kere merak etme ecelin gelmediyse iyileşeceksin. Yani şu, ne, şu müjde var, ecelin gelmediyse hasta kalmayacaksın. E zaten eceli gelene çare yok. Ecelin gelmediyse hasta kalmayacaksın, kesin. Bu hadis-i şerif sahiptir ve kesindir. E bunu insan ezberleyip okuması lazım. Sayfesini şimdi aklımda yok ama Çörekotu mucizesi kitabında çok ilim var. Siz onu zannediyorsunuz Çörekotu şey tanesini yemekten bahsediyor. Orada dolu hadis-i şerif var. İlim var hafıza açılmasına dualar var zeka için dualar var şifa için birkaç tane özel dua var orada mesela ee, önemli hadis-i şeriflerden alınmış bu da orada zannediyorsan var son sayfasına diyor işte sonlarına doğrudur zaten o bölüm sonlarına doğrudur dualar bölümü sonlarına doğrudur Esma-i ve şifa dualarından diye onu da okuduk işte dua istiyor bizden yani iyileşeceksem Allah'ım şifa versin değilse diyor, işte imanımı kaybetmeden, aklımı da başımdan almadan vefat edilsin beni diye dua açıyor. Allah Teala Hazretleri o kardeşimize de bizden diğer dua isteyen kardeşlerimiz var. Emriye Hanım var, Ozan Efendi'nin yakını. Ondan sonra diğer tabi isimlerini sayamayacağımız kadar dua isteyenler var. Burası dua yeri. Burada bu kadar Allah için bir araya gelen salih insanlar var. Ta gölden gelmiş bir dede demin. Yani ayakta zor duruyor mübarek. Benim elimi öpmeye uğraşıyor mübarek adam, ben onun elini öpmeye uğraşıyorum. Yani böyle ihlaslı, samimi, dünyanın bir tarafından gelmiş, yaşlı çok, ayakta zor duruyor. Ama benden iyi, sağlam gerçi, o başka. Ee, o vaziyette gelmiş insan buraya, değil mi? Bu kadar gönüller var. Salih kulların kalpleri var. Bu kadar kalbin birleşmesi var. E, cemaatte rahmet var. Öyle zikrullah ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyük. Efendimiz Hazretlerimiz devamlı buyurdu, Efendi babamızdan nakle. Cemaatle olursa büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Cemaatle olursa büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Dolayısıyla burada dua var, zikir var, salavat-ı şerife var. Allahümme salli ala selam Muhammed. طَبِّ ve وَدَوَائِهَا afiyete lebdanı ve şifasına fenurü lebsar ve ziyaıha kuvveti erwah ve gızaıha ala ali ve sahabe beslem vesahhu ilmulllah salat şifaye salatı tıbbiyye mubarek salavat-ı hürmetine cuma gecesi hürmetine bu halil kardeşimize de emriye hanım kardeşimize de diğer bizden dua isteyen kanserli ağır Mehmet Bürüngüz abimize de vesair ne kadar cemaatlerimizden sevenlerimizden sevdiklerimizden Allah için tanıştıklarımızdan görüştüklerimizden hastanelerde dertli hallerde ağrılı sancılı vaziyetlerde bekleyenler var ise Allah'ım şifa yetiştir ya Rabbi Amin. deva ulaştır ya Rabbi Amin. onları eski sıhhatle kavuştur ya Rabbi Amin eceli gelenlere iman selameti nasip amin. eyle. Husnu katime nasip eyle. Amin. Akılları başlarında, şuurları yerinde kelime-i şehadet okumalarını nasip eyle. Amin. amin. Amin. Amin. Çok mühim meseleler yani. Şimdi adam hastanede, sağlam olsan gelecek buraya. Sağlam değil. Sen şimdi geldin buraya. Otobüsten kaçta çıkacağım? Otobüs kaçarsa ne yapacağım? Onu düşünüyorsun. Mübarek adam. Sağlığın var, saatin var. Millet inimin inini minliyor ya çok nimetler içindeyiz çok dertler yani sahiplerini düşündüğümüz zaman ibret almak durumundayız şükretmek, hamd etmek Mevla ne kadar lütfetti bize Bir secde yapabilmek ne demek ya secdeye eğilmek sağlık ister rüka eğilmek sağlık ister buraya gelmek sıhhat ister şimdi. ağrısı sancısı olan duramaz ki dayanamaz ki burada bu işler zor işler onun için sonsuz hamdü senalar ederiz ya Rabbi Lekel hamd bütün hapler sana mahsus. Ne kadar hamd olsun. Kemayen begili celali ve cike, Öyle azim sultanik. Zatının heybetine ve celaline ve saltanatının ve gücünün kuvvetinin azametine ve büyüklüğüne yaraşır şekilde sana hamd olsun. Amin. Amin. Ya bunu dediğin zaman dualarım kitabında var. Bir satır, yarım satır. İki melek bunun sevabını kaldırmaya çalışıyor. Kaldıramıyorlar, iki meleğe zor geliyor. Halbuki bir melek, yedi kat yerleri dibinden söküp, göğe kaldırıp ters çevirebilecek kuvveti var. Bu kelimenin karşılığını kaldıramıyor. Kaldıramıyor. Ya adalet bil melekeyi ne hadis-i şerifte? iki meleğe ağır geldi, zor geldi. Melekler dediler ki, ya Rabbi, kulun bir hamd etti ama künhünü bilmiyoruz, manasını çıkaramadık. Çünkü Allah'ın celalinin Vecinin, zatının, cemalinin, celaline, heybetine yakışır şekilde. Bu ne demek? Saltanatının büyüklüğüne kadar, e kim tartabilir? O kadar olsun diyor. Mevla da buyurdu ki, Üktübu li'abdî makale. Siz onun sevabını takdir edemezsiniz, çekemezsiniz. Ne yapacaksınız? Dediğini aynı, dediği gibi yazın. O bana kavuşunca ben ona verebilirim ancak. Sizin tartınıza girmez. Oncu ne kadar hamd olsun? Elhamdülillahi rabbil alemine hamden yuafi niamehu ve yukafi'u mezîdeh Bunu üç kere sabah akşam okumaya çalışırım. Adım Ahmet olduğu için. Rezil olmayalım ahirette. Yalancı çıkmayalım. Ahmet ne demek? Çok hamdeden. Onun için de belası eksik olmaz. O da ayrı dava. Ahmetlerin belası eksik olmaz. Çünkü çok hamdeden demektir. Hamde de Şükür gibi değildir. Şükür olsaydı Şakir, Şakir'in işi olan Şakir şükreden Şükür neye yapılır? Sade nimete yapılır Belaya şükür yok Onun için Şakir'in işi olan Ahmet'in işi zor. Ahmet çok hamd eden, hamd neye yapılır? Nimete de yapılır Belaya da yapılır Onun için ben ne diyordum? Hapisten yazdıydım ya size. Ya Rabbi bu Ahmet adım birinci adım ya Oradan geçsek de yaşımız elliyi devirdi O zaman elliyi devirmemiştim Mahmud adına geçsek. Çünkü neden? Mahmud övlen beğenilen demek. Herhalde geçtik o tarafa biraz. <gülüyor> Hapishane Ahmet'ten Mahmud'a geçiş dönemiydi. Ya Rabbi çok ham ediyoruz da, biraz da öbür isimle tecelliye mazar olsak. Bir de Mahmud da var yani babamız koymuş bunu yani. Anamız babamız koymuş bunu, sonradan eklemedik yani bu. Genetikte var bu. Yani şimdi Mahmud tarafına geçeriz inşallah. <gülüyor> aham çok lazım. Ben de Allah'a yalancı çıkmamak için birkaç hamdler ederim. Çok hamdlerimin listesi var da. Hele o Ahmet bin İdris Hazretleri'ne ait e, bir e, kitap yazdık ya. Çok faziletli salavat-ı selamlaradı. Çok faziletli salat ı selamlar. Onda bir hamdler var. Münü Husunü Menia bahsi var orada. Koruyucu kaleler. Adam onu okuyan adam Allah Allah Allah. Silah, tank, tüfek hiçbir şey işlemez kusun meni'a var orada sonda bölüm bölüm. Orada bir hamdler var. Elhamdülillahi aleniami külya. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Bütün nimetlerine karşı malim tüminave malem alam. Bildiklerim ve bilmediklerim. Nimetlerine karşı. bir mahamidi külya. Bütün hamd sıgalarıyla ve dualarıyla hamd olsun. Maalim tüminave malem. Bildiğim hamdler bilmediğim hamdlerle olsun. Şimdi ne kaldı geride? Hiç şey kalmadı. Orada daha neler var? Yalnız buna Adem aleyhisselam dünyaya indiği vakit bu dünyada zorluk başladı kazacak, ekecek, biçecek buğday yetişecek ondan sonra onu toplayacak, hasat edecek ondan sonra öğütecek ondan sonra hamur edecek ondan sonra fırın edecek pişirecek falan da yiyene kadar bir ekmeği şimdi bakkala hazır geldiği için bir şeyden haberiniz yok burada dolu eylem var e ee, Adem Aleyhisselam'ın bakkalı yok ki hepsini kendi yapacak hava anamızla canı çıktı ya Rabbi dedi, ben dedi cennette hep E cennette ekmek elden su geldi ne dediler sana aleyhisselam babamız büyük babamız selamlar olsun rahmetler olsun bereketler yağsın kabrine nur olsun kabri büyük hakkı var üzerimizde onun için delali hayratta onu hazırlayacağım inşallah hazırlıyorum Alevendiz Hazretlerinin ilaveleriyle beraber hiçbir yerde yok o. Onu hazırlıyorum. İnşallah. Benim kaç tane 20 tane kitabım şimdi yarım. Bana vakit versin Allah. Başka bir şey lazım Amin. değil. Ömrüme bereket. Amin. Vücuduma sıhhat. Amin. Vaktime bereket. Amin. Amin. Bana dua ediyorsanız vaktime bereket isteyin. Amin. Bak bir şey istemiyorum. Villa, araba, bir şey istemiyorum. Yazlık, kışlık hiçbir şey istemiyorum. Sağlık, şey efendim, e, dinlenme, istirahat hiçbir şey istemiyorum. Vaktime bereket. Çok vakit fukarasıyım. Vakit bulamıyorum ya. Bin tane iş bir araya girdi ya. Aa şimdi bu gece gitsem, baka da hazırlamam lazım. aynı 20'si şey oldu hazır etmedim. Hepsini ben hazır ediyorum. Ne yapacağız? Onun için dua lazım. Kuvvet lazım. Enneke Adem Aleyhisselam'a vahide ne geldi? Ey Adem! Bu iblis senin düşmanındır. Felahu li cenneti cenneti. Sakın sizi cennetten çıkaracak iş yapmasın. Yani size sebep olmasın. Siz de ona uymayın. Feteşqa! Sonra yorulursun. Ne demek yorulursun? Bir mana var şakı yolursun ama o mana doğru bir mana değil. Peygamberler şakı olmaz. Feteşma, Yorulursun. Yani dünyaya inersen ne olur? Yemeği kendin yapacaksın. E ham maddeyi de sen Mevla yaratıyor ama sana da hiç bırakıyor. O zaman yorulursun. Benneke ve e, inneleke o da gerisinde ellati tu'afiya ve la cennettesin. Aç kalman yok, çıplak kalman yok. Benneke la taṣum ve la Susaman yok. Yani keyif için su içiyorsun. Susaman yok ve Hararete sıcağı kalman yok. Ben bazı bir bunalıyorum ya. Dün bugün bile sıra sıkmam olduğum evde dururken. Nem havasından, bilmem ne. Dünya ne sıkışı, sıkıntılı bir yer ya. Yazı belli değil, kışı belli değil. Zaten İstanbul'un havasıyla demiş nokta nokta. Diğerine güven olmaz. E şimdi, e, acayip bir yer yani. Rutubetten adam çürütür. Her taraf su. Kalkan nem bizim eve geliyor, bize geliyor. Yani denizler nem yapıyor, buhar. Biraz güneş çıktı hepsi nem, neme dönüyor. İşte millet perişan oluyor. Nem de insana çok sıkıntı veren bir şey. Ey Adem bak! Sıcaklamazsın, bunalmazsın, susamazsın, acıkmazsın, çıplak kalmazsın. E dur bu cennete rahat ya! E işte hikmet var, imtihan olacak ya, kıymetli babamız. Geldi dünyaya, hadi bakalım uğraşıyor. Dedi ki ya Rabbi! Şehâlteni'yi bir kez bir yedi, beni elimin kazancıyla meşgul ettin, canım çıktı. E ben sana hamd ediyordum, zikrediyordum, biraz gevşeklik oluyor. O tabi sıralı diyordu cennette, melek hükmündeydi. E şimdi, فَعَلِّمْنِي مَجَامِعَ alhamdi. Bak, babadan kalma bir şey bize. Okuyor musunuz, okumuyorsunuz. Niye yazdık o dualarım kitabını? Niye yazdık 21 senelik kitap? Yazık değil mi size ya? Ben acıyorum size, o kadar fazilet kaçıyorsunuz ki. Ondan sonra okuyanlarınız vardır. Ben onlar katmıyorum bir şey. Çoğusu okumayan var. Bu üç kere okunuyor. <mülye> Elhamdülillahi rabbil alemin hamden yuvafi niamehü ve yukafiu mezideh. Yemek dualarında da var. Ama hadis-i şeriften geliyor zaten. Ali -er Efendi babamız kattesellâhu aleyhi ve bahad hadisten toplayıyor onları. Kafasından bir şey kuramaz ki. Dedi ya Rabbi sen bana öyle bir hamd öğret ki bütün hamdler onda toplansın, kısa olsun, kolay olsun. Ben de hem dünya işlerimden geri kalmayayım, hem de senin hamdinden geri kalmayayım. Mevla da buyurdu ki, Ey Adem, her sabaha çıktın üç kere, akşama ulaştın üç kere, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Hamden yuafi niamehu ve yukafi mezine. Bu rivayet böyledir. Sonra başka bir rivayet var, o bir kere, onda da bildiğiniz yine bir şey. Hamden كثيرا طيبا مباركا فيه ala halin. Bir eklenen ala kulli hal. Zaten da bilmiyorsan o zaman ilaven fazla olacak tabii. Ama biz namazda da hamden kesiran okuyoruz ya ruku'dan kalktığımız zaman onu bilirsen bir ala kulli hal e, eklemesi kalıyor. O bir kere de okunsa oluyor. Bunda üç keredin. Sen bunu üç kere oku. Bana dedenlerin tümünün yaptığı hamdlerin tamamını bir kere de yapmış olursun. Hiç eksik hamdın kalmaz. Ya çok var o dualar kitabında. Allahümme ma emsabi min ne'ometin ev bi'ahedi min halqike fe minke vahdeke la hamdu ve leke Bu akşamın bir kere bu Davud hadisidir. Sahih. Ya Rabbi bu gece bende veya yaratıklarından herhangi birinde hayvanlar dahil her şey. Ne nimet akşamladıysa sadece sendendir ortağın yoktur. Hamd sana mahsustur, şükür sana aittir. Bir kere okusa fe kadedde şükrel eyledi. Gecesinin şükrünü ödemiş olur. Bu geceden sormayacak da. Ne yedin, ne içtin, sana kaldı. Bu hadis sahibi de Efendi Hazreti çok tavsiye ederdi. İmam-ı Rabbe Hazretleri mektubatta da bu hadis-i şerifi alır. Bunu sabah olsa ma asbaha ekliyorsun. Lan hepsi var, dualar. Şükrü, günün şükrü, gecenin şükrü. İşte hamdler, bu hamdler acayip hamdler acayip. Deminkini melekler tartamıyor. O ilk okuduğum. Böyle ne dualar beyan edilmiş. Ne müjdeler beyan edilmiş. Allah Allah. Allah. Her farzın peşine bir dua var. Nasıl bir şey biliyor musun? Misli yok. Hiçbir kitapta adam yok. Her ya, ya, namazdan sonra bir kere okuyorsun onu. O ne demek biliyor musun? Karada, denizde, denizde kim var ya? Şöyle bakayım kim var. He? Ali Aleyhisselam denizde. Denizli kim? Ali Aleyhisselam Bahri'dir. Bahriyeli. Denizde. İlyas Aleyhisselam Berri'dir. Karada. Yani tabi bu geneldir. Karada, denizde adaları da denize katar. Ne kadar ulema, sulha, evliya Varis'e dünyanın neresinde kendi oturduğu yerden onların hepsinin duasına oturduğu yerden ortak olun. Bak hepsinin duasına, Efendi Hazreti'nin duasına ortak oluyorsun. Başka ne kadar evliya var? Üçler, yediler, kırklar, üç yüzler, yedi yüzler, dünyada bu kadar salihler var her dönem. Hepsinin duasına ortak oluyorsun. Oturduğun yerden sen. Bütün karalardaki, denizdeki o dualara sen de ortaksın. Allah'u minneye selüke ve hakkı salliğine aleyk. Ey Allah ben senden, isteyenlerin hürmetine senden istiyorum. Fe inneli salli aleyki hakkı. İsteyenin sende hakkı var, Alacağım yani sen hak vermişsin ona. Kimse Allah'tan zorla bir şey koparamaz. Ama sen hak vermişsin, isteyeni benden alacağı olsun. Eyüme abdine ve metin ehlil berri vel bahri. Kara elinden, deniz halkından hangi kul veya kadın kul. Kadın da var, kadınlardan neveliler var. Salihaller var. Hangi erkek veya kadın kul? Tekabbel <gülüyor> tedavetevum de دُعَوْمْ Dualarını kabul ettiysen, onlara icabet ettiysen, hangisininkini? en تُشْرِكَنَا فِي صَالِحٍ مَا دُعُونَكْ وَاَن تُشْرِكَنَا فِي Bizi onların yaptığı iyi dualara kat, onları da bizim yaptığımız iyi dualara kat. Ne biçim şirket bu ya? Amerika, Rusya'da böyle şirket yok. Bu nasıl bir şirket? Bunun bütçesi kaç milyar dolar? Bu nasıl bir şirket ya? Yani ortaklık, ortaklık. Bizi onların yaptığı duaların iyilerine kat, onları bizim yaptığımız duaların iyilerine ortak et. Bu nasıl bir şey öğretmişler bize? Öğretmişler de yani biz, biz de sanki öğrenmişiz yani. Biz de sanki amel etmişiz yani. Biz de sanki bu şirkete kayıt geçirmişiz yani. Yazıklar olsun bize. Böyle bir zenginlik dünyada olsa, bu kadar kısali iki üç satır duada olsa... Birkaç dakikalık nefeste olsa sabaha kadar uyumaz, akşama kadar uyumaz efendim gece gündüz çalışır, rızgat gibi uğraşır. Bu müjdeye katılmak isterdiniz. Dünyalık bir şirket olsa. Ama Allah için olan ortaklıklarda karnınız tok. Yakışıyor mu size ya? وَاَنْ تُعَافِيَنَا وَيَاوْ Bize de onlara da afiyet veresin. Ne demek? Belasızlık. وَاَنْ ve نَاوَانُونَ Bizden de onlardan da Günahlarından da geçesin. فَاِنَّا مَنْنَا بِمَاَنْزَلْتَ Biz senin indirdiklerine iman ettik. وَتَّبَعَنَا الرَّسُولَ Rasulüne ittiba ettik. فَاكْتُبْنَا مَعَ Şahitlerle beraber yaz. Ahirette de şahitlerle haşret. Amin. Çok uzun bir şey değil ha. Yani yarım dakikada okunur. Bunu yapsanız çok kazanırsınız. Bu beş vakit namazın farzlarından sonra yani beş vakit namazın akabinde okunacaklar bölümünde. Sayfelerini bilmiyorum. Dualar kitabında. Ama ben Allah'ın izniyle terk etmemeye çalışırım. Niye? Ömür az, vakit kısa, kısa şeylerle ne yapmak lazım? Bütün velilere ortak olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Zarar etmemek lazım. Mübarek adam. Men lem yekunlu wird lem yekunlu varid demiş büyüklerimiz. Virde olmayanın varidi olmaz. Vird ne demek? Sabah akşam namazlardan sonra vakitlerde belli okunacak zikirlere devam etmek vird. Sübhanallahübü amdi yüz kere bu senin. Devam ediyorsan virdin oluyor. Her namazdan sonra buna devam edin, virdin oluyor. Anladın mı şimdi? Ama bırakmamak lazım. Tarihül virdim vel unum. Virdini terk edene de lanet gelir. Hastasın, meşgulsun, başka. Yolculukta yapamasan, hastalıkta yapamasan idame rızal abdu ...kul hasta olursa veya sefere çıkarsa... ...kütübelü mâkâne ya'melû... ...sahîhânen mukîmâ... Sağlığında ne yapıyorduysa... E ...mukîm iken evinde ne yapıyorduysa... ...aynısı yolculukta, hastalıkta yazılacak... hadis i şerif sahipler... ...ondan sıkıntı yapmayın... ...ama haliniz vaktiniz müşahit iken de... ...virdiğinizi terk etmeyin... ...o da lanete sebep olur... ...virde olmayanın... ...varidi olmaz... ...ne demek? ...varid... ...varidat... Allah Teala'dan gelen feyizler insana akar yağar. Bu varidat meselesi kime bağlıdır? virdi olana gelir. Mevla kime bağlamış? Kim? Sade namaz kılmakla kalmaz. O namaz kılanın ayrı bir şey. Tabi rahmeti, feyzi başka. Ama namazlardan sonra bazı dua ve zikirler. O duaların kitabında bölüm var sırf bu şücüğü. Hepsini yapamazsın. Bir iki tane seçersin kolayına gelen. Ama ona devam edersin. Geçen okudum Halid-i Bağdat Hazretleri'nin her namazdan sonra emrettiği salavat. Bursa'da okudum herhalde onu. Bursa Sohbeti'nin başında okudum. O da acayip bir şey. Öyle acayip bir şey öyle bir salavat daha yok. Yani mübarek beş vakit emretmiş onu. Halidiyye kolundaki mensuplarına. E biz hep Halidye kolundayız. Nerede bu emir? Yapmıyoruz. Yapmak lazım. O salavat da acayip bir şey. Kırk, yarım saat belki onu anlattım duasını mahasını. Geçen Bursa'ydı herhalde. Bursa Sohbeti'nin başındaydı. Ondan sonra demek ki varidat nereye geliyor? Virde olana geliyor. Bunlara devam etmek lazım. Bu da çok şey. Mesela ebdelden olmak. Ebdel seçkin veliler. Yani hani kırklara girmesin de üç yüzlere girersin. Üç yüzlere giremezsin de yedi yüzlere girersin. Ama yedi yüzlere kesin girersin. Yedi yüzler ne demek? Dünyada yedi yüzden biri. Mevla'nın dostları. Orada var, ebtal'den olmak için. Ben okuyup duruyorum, bilmiyorum ebtal'den mi oldum, aptal'dan mı oldum. Bilmiyorum. Onunla bırakmam. Beşli altılı okuyorum, onu da fazla rivayetim fazlasın. Ne kadar sıkırsam üçten aşağı düşmem. Allahümme usluh ümmete seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'in ümmetini ıslah eyle. Amin. Bunu Türkçe'de diyebilirsiniz. Ama Arapça deseniz daha olur. İki. Size üçü söyleyeceğim çünkü beşli altılı kafanızı karıştırın. Allah'ıma ferrican ümmet seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'in ümmetinin sıkıntılarını aç. Suriye'ye gitti mi? Irak'a gitti mi? Filistin'e gitti mi? Doğu Türkistan'a gitti mi? Duaya bak. Üçüncüsü Allah firli ümmet seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in ümmetinin tümünü bağışla velil cem'u men sana inananların da tümünü bağışla. Amin. Yani efendimizin ümmetinden evvelki ümmetleri kastediyor. Onlar da duaya girsin. Bu üçünü her namazdan sonra okusa bir kere. Ne olur kutibe minele ebdi Hazretleri Tebül gafilinde zikre ediyor. olur. Eptal ne demek? Seçkin veliler. Hatta bu kırklara bile esas kırklara gidiyor. Çünkü başka hatileri şeriflerde لَا تَسُبُّ اَهْلَى الشَّام Şam ehlinin aleyhine konuşmayın Şamlıların Feinef Şam bölgesi فَيْنَف۪يمُ الْاَبْدَال Kırklar veliler Şam bölgesinde yani ne acayip bir şey o hala kurtulamadılar oralar ama e, Şam derken Ürdün dahil Filistin dahil yani o اَلَّذِ <gülüyor> nehavle o sırrına mazhar <gülüyor> Mescid-i Eksa ki etrafını mübarek kıldık buyrulan kesim burası Filistin hatta bizim Hatay, Antakya bile dahildir. O taraflara kadar geliyor. Zeytin yetişen bölgeler de buna bir alamettir. Zeytin ağacını yetişir. Bu, yani Şam ehli, tabii özellikle Şam ve civarıdır. Bunların haline konuşmayın. Onlar hakkında kaç tane hadis-i şerif kitap var biliyor musun? Sırf Şam ehlinin faziletleri hakkında. Hadis-i şerifler o kadar çok ki toplayanlar kitap olmuş. Allah kurtarsın bir an evvel. Nasıl duruyor bu eset Nusayris'i, bu bu kitapsızı, bu dinsiz? Nasıl duruyor bu? Nasıl duruyor? Ya Rabbi alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran Şam eline hakaret etmeyin. Onlar içerisinde ebdâl var. Yani ebdâl kim? Veyum erbaûne racülen 40 kişi. Nerededirler? Bişşâmi Şam'dadırlar. Sami Efendi Hazretleri 13'ün büyük Sami Efendi Hazretleri. Büyük velidir. Gaddese Allah'a Kabr-i olsun. Amin. Sami Efendi, Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Ee, Mahmud'dur bir adı. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Kardeşi Allah'a şeref Sami. Medine mecmundur. O, bu hadislerden dolayı Şam'a gitti yerleşti bir ara. Dönmüyor, gelmiyor. Ailesi de üzülüyorlar. Geldiler Ali Efendi Hazretleri'ne. Dediler Efendi Hazretleri. Bir tek çağırırsanız gelir. Başka kimseyi dinlemez. Makamı yüksek. Ali Adem Efendi dedi mektup yazdı. Benim cenazemi kim kıldıracak, kim kaldıracak? Çabuk gel. De öyle geldi yani. Ondan sonra zaten Medine'ye terfi etti. Mübarek tam orada da kaldı. Çünkü bu hadisten dolayı Şam'a eline hakaret etmeyin. Onlar içinde ebdel var. Yani 40 kişidir onlar. E şimdi bu duayı üç kere yapsa neden yazılıyor? Ebdel'den yazılıyor. Anladın? E ara sıra Şam'a gidersin. Sen de Şam elden olursun canım. Biz birkaç kere gittik. Ne olduğumuz belli değil. Ama efendim adlarımızla gittik inşallah. Efendim, Ebtal'in reisi odur. E şimdi, böyle dualar var, virtler var, zikirler var. Amel etmek lazım, kazanmak lazım. Ömür kısa, değerlendirmek lazım. Ömrü korumak lazım, muhafaza etmek lazım. Yazık değil mi ya? Boş işlerle, malaya anilerle zayi etmenin. Ne manası var? Onun için nimetlerin kıymetini bilmek, çok hamdü fena etmek, şu anda hasta olup aramıza gelmek isteyip gelemeyenleri tefekkür etmek, onları hatırlamak, düşünmek, onlara dua etmek ve ya Rabbi bana sağlık verdin verdiğinde elim ayağımı tutturduğunda buraya yürüttün, getirdin, bu kadarını sen ettin, kabulün de sana aittir, kabulünü ihsan eyle, amin. amin. Böyle bil, bilmek. Dua etmek lazımdır. İnşaallahu Rahman. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfuyla muamele edecek. Amin. Bu cemaatleri riza etmeyecek. Allah için gelenleri affetmeden dağıtmayacak. Muratlarını erdirmeden boş çevirmeyecek. Buraya adım atıyorsunuz. Tabii radyodan dinleyenler var, televizyondan dinleyenler var. Onlar diyorlar bize bir şey yok mu? E mübarek adam duaya ortak ediyoruz ya, karada denizde diyoruz daha. Sen ya karadasın ya denizdesin uzayda mısın sen de? Öbürleri gibi uzaya mı çıktın? Atlatmışlar gibi. Uzaya çıktıysan bilmem uzayda katarız o zaman duaya. Evet, Allah'ın kulları var uzayda. Bu hafta şimdi beni şey mi almışlar hele? Geçenki bir sohbetimi. Almışlar. Reytingi az alanlar beni haber ediyor tabii ki. Ondan sonra programın sebebi reyting yani. Başka bir şey yok. Zaten onun için başka bir programda diyor ki o programı yapan kadın en büyük reytingi yaptı. E niye bizim ismimizle beraber? Ben de kadın diye katılmıyorum. Ya kadın diye niye katılmayayım? Telefona katılacaktım telefonla. Ama halsiz idim, hastaydım. Sabah beşte çıkacağım, yola efendi hazretleriyle bandırmaya gidiyordu o sabah. E şimdi e, uyku iki gün, bir gün. Ondan dayanamadım yani. On, on buçukta biraz uzandım. E Onlar da tabii on bir buçukta başlıyor falan. Yoksa katılırdım, katılmaktan da çekincem yoktu ama yani halsiz oldum, uykudaydım. Ondan sonra efendim, yok şuymuş, yok buymuş, yok din tüccarıymış. Efendim biruni, müruni bir şeyler saydı, Meryem'i istirolobi bir şeyler. Bunlar benden utanırmış. İşte eskiden de varmış böyle şeyler, gericiler, yobazlar falan. Allah Allah! Adam o sohbetin başını dinlememiş. Mevzuyu bilmiyor. O senesi 2000 kaç, o sene ne olay üzerine ben onu konuşmuşum. Bir şeyden haber yok. Ben diyor onun bir diğer sohbetini dinlerim. Adı da neydi? Caner Taslaman. Caner Taslaman. Bak Caner Bey. Sen bana cübbeli diyorsun ama ben sana Caner Bey diyorum. Felsefecisin. Bir de Kur'an'dan anlıyorum diye hocalık taslıyorsun. Bak felsefe ile Kur'an bir araya gelmez. Ya ner taslaman? Bize hocalık taslama. <gülüyor> İki, felsefeyi bize savunma. Mevlana orada mesnevisinde. Mektubat burada İmam-ı Rabbani'si. Hepsi diyor ki, Ekserü felsefetin casefen fekeze cemi'u izli kulli hükminekseruhu. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır. <gülüyor> Ve ben sana hadis hadisleri kabul etmiyor. Ben hep İsrailiyat anlatıyormuşum. Ya İsrailiyat anlatıyorsam, sahih hadiste diyor ki, Ebu Davud gibi sahih kaynakta, hadisi an beni <gülüyor> İsraile ve la harace'' ''İsrailoğullarının yaşadığı ilginç olayları anlatın, bunda vebaliniz yoktur.'' diyor. Ben hadis emrettiği için anlatıyorum. Hadis sahittir. İki, bütün Kur'an İsrailoğulları anlatıyor. Bakara suresine başlarsan, ''Ya beni İsrail'e'' diye gider. Ey İsrailoğulları, ey İsrailoğulları adamların Musa neler çektirdiklerinden ondan sonra sahrada tihtekalmalından Kudret Elvazı bıldırcının yağmasından adamların isteklerinden mercimek istediklerine kadar, soğan istediklerine kadar Kur'an yazıyor. Kades ya ve basal ya Kur'an-ı Kerim'de mercimek onların nedeniyle geçiyor yani. Adam cennetten gelen bıldırcını kudret elvasından bıkmış. Hani her gün baklava yersen bıkarsın hesabı. Adam diyor ki mercimek lazım. Ya Rabbi nedir bu kudret elvası bıldırcın kuşu ya? E Kur'an'da bakara Suresi. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de İsrailiyat diyorsunuz siz. Ondan sonra evvelü men kase iblis. Felsefe ve kıyası ilk yapan kimdir? İblistir. Nasıl kıyas yaptı? Kalebdehu min nârin ve kalebdehuun tîn. Onu ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. O zaman ne oldu? Ateş mü üstün, çamur mü üstün? İblis kıyas yaptı. Kararı da kendi verdi. Kendi çalıp kendi oynadı. Ateş üstündür dedi. Ben ona secde etmeme neticesiyle iblis oldu. E dolayısıyla kıyas, yani felsefe manasında kıyas. Yoksa icma ümmet kıyası-fukraha. Onu demiyoruz. Felsefe manasında kıyas nedir? Bu din akılla çözülecek bir şey değildir. Dinün a'bi'n-nukul. Dinimiz ayet hadis dinidir. Lâ'lamna'şebetül ukul. Akla uyar, uyana göre hareket olmaz. He? Cafer Sadık radıyallahu anh, Ebu Hanife radıyallahu anh ile İmam-ı Azam'la karşılaştırması iki sene, son iki sene mi olmasa Numan helak olurdu meselesinde orada ona öyle sorular sordu ki ya yani, şeriatın öyle hükümleri var ki mesela, ince meseleler. Değil mi? Adam öldürmekte iki şahit yeterli görüyor. Zinada, dört şahit. Hangisi daha büyük günah? Adam öldürmek. Niye orada iki de burada dört dedi? İmam-ı Azam durdu. İmam-ı Azam'ı durduran, ilim var eli Beyt'te tabii, Cafer-i Sadık burada yalan. Hem de şeyhiydi. Yani, bu kıyaslan olmaz ki Mevlane buyrısı odur. Aklıma göre cinayet daha büyük dört şahit onda olsun ama akılladı değil ki. Kadının şahitliği ceza meselelerinde hiç geçerli değil. Senet meselelerinde maddi konularda akçeli işlerde ne olacak iki erkek olacak. Fe fe Bakara suresi. 2 erkek yoksa Saracul'ün bir erkek olacak yine şart. Bir erkek olmazsa 400 kadın da olsa olmuyor. Bir erkek yine olacak. Vem iki kadın da olursa bir erkek yerine geçer. Minmental davn evine şuydu. beğendiğiniz, seçtiğiniz şahitlerden olabilir. E niye? Öyle kadınlar var ki 40 erkekten akıllı mı değil mi? Akıllı. Hafızası aşağı anamız gibi kadınlar var. Yani hafıza bakımından söylüyorum. Makamı söylemiyorum. Zeki insanlar var. Kadınlar var. Ama burada şimdi ben Allah'ın ayetini değiştiremem ki. Mevla buyurdu ki burada iki kadın olacak. Ha burada tabi hikmeti nedir? Ayrı bir şey. Kadını korumak var burada. Çünkü para meselesi var ya senette şahitlik. Adam baskı yapar kadına. Kadında korkar yalnız başına. Şahitlikte yanlış yapar. Gizlemek zorunda kalır. O zaman kebair günaha girer. Onun için iki kadın olsun ki birbirini Kuvvet olsun, takviye olsun. Birisi unutursa, öbürü ona hatırlatsın. Ayette sebebi hikmetin de söylüyor. E sen şimdi burada kıyas yaparaktan, e burada daha akıllı bir kadın var, bu adamdan daha akıllı. Bu adamın beş tanesine bedel bir tanesi. E tamam, böyle olabilir. Belki hakikaten incelesek de bu özelde böyle de çıkabilir bu. Belli şanslar hakkında konuşuyoruz, cinsler hakkında konuşmuyoruz. Ama burada biz ayetin önüne geçirmeyiz. Burada kıyasla, mantıkla, felsefeyle din yürümez ki. Ne diyor zaten en basit meselesi? Din felsefeyle kıyasla olsa meslin neresini meslet çektik? Altı tozlanıyor. Ama biz neresini mesediyoruz? Üstünü diyoruz Yani bu, bu mesele bu. Şimdi onun için sen felsefe, din felsefesi, meslefesi diye karıştırıp durma. Dinin felsefesi olmaz. Dinin kitabı olur, sünneti olur. İcma ümmeti olur. Dinin felsefesi diye bir şey olmaz. Felsefe giren işe kıyas giren, yani mantık ve aklın hükmü giren, nakil olan, vahiy olan noktada akla yol yoktur. Akıl onu anlamaya çalışır. Akıl onu anlamaya çalışır. Akıl onu ne yapamaz? Değiştiremez. Bedelini getiremez. Yerine başka bir şey öneremez. Akıl buna yeterli değildir. Arka planını bilecek güçte de değildir. Mevla Teala'yı ma utitum minel ilmi illa kalilâ Size az ilim verildi diyor Kur'an-ı Kerim'de, bütün insanlar olarak hepimize. Ki, bunun içinde embiyanın ilmi, bunun içinde en başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün peygamberlerin ilmi, onun yan, ilminin yanında damla olan ilmi. Hepsi dahil az verildi. Bu azdan peygamberleri çık, velileri çık, bu kadar ulema-i çık, bize ne düştü acaba? Bize ne düştü? Size ruhunuzu bilecek kadar ilim verilmedi diyor. Bu ruhla ilgili ayettedir Kehf suresinde. Sen daha ruhunu bilemezken gösteremezken e sen hangi ilim iddiasıyla vahye karşı felsefeyi koyacaksın? Gel gelelim. Sen benim sohbetlerimi dinledim diyorsun ve bana iftira diyorsun. Ben hiçbir zaman astronomi ilimlerine karşı değilim. Ve astronomi ilimlerini yasaklayacak bir beyanım yoktur. Benim eski sohbetlerimi dinlemiş olsaydın şu şeyi, ibareleri okuduğumu bilirdin, bulurdun. Maalesef bizim arkadaşlar arşivleri hala yapamıyorlar tabii, çok büyük binlerce sohbet var. Bizim arkadaşlar bu arşivleri yapsaydılar, benim eski bir konuşmamı onun karşısına hemen çıkarsaydılar, bu konular böyle yayılmazdı. Çünkü neden? E benim sohbetlerimin hepsinde cevherler var. Onları e, madde madde çözmek lazım. Bazı benim iki saatlik sohbetimden 50-60 başlık çıkabilir. E bunları becerecek ekipler lazım. Bizim de maddi gücümüz yok. Yani ekipman, eleman alamıyoruz. Buna da 5-10 kişi almamız gerekiyor. Benim yok gücü. Radyo, televizyon kendini korutuyor. E ben ne yapayım yani? Ama hazine duruyor orada bu kadar ilim duruyor. Ya e Bunlar atılması lazım. Bu başlıkların bulunması lazım. Ben bu sohbetleri iyi hatırlıyorum ki İbrahim Hakkar Zorumi Hazretleri'nin uzay tespitleri, keşifleri hakkında bahsettim. Daha ondan evvel de birçok alimlerin, velilerin bu hususta eserleri var. Daha geçen gün Hiczi 400 yılında eser yazanlardan bir gök ilimleriyle ilgili bir eser bana da ulaştı mesela. Ben onu aldım. Ben bu işe değer vermeseydim onu almazdım. Bu eser lazım değil. Dine aykırı derdim. Halbuki efendim Kur'an-ı Kerim gök ilimlerinden bahsediyor. Sen beni ne zannediyorsun? Kurafeler anlatıyor diyorsun. İsrailiyat anlatıyor diyorsun. Ben Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmışım. Bütün Kur'an-ı Kerim'in mealini yapmışım. Ben 7 yaşında 10 yaştan beri tefsirle uğraşıyoruz. Sen nasıl bana bunu konuşuyorsun? Ben şu ayetleri bilmiyor muyum yani? Estaizu billahi. Ulimfuruhu mâdâfis semâvât velâ. Habibim şöyle ki baksınlar göklerde, yerlerde neler var. Allah gökte neler var bakın derken. Ben bunu nasıl yasaklayabilirim? Cahil miyim, ecehel miyim? Ama peşinden Rabbim. Ve mâ ve nûdûru enkavm İnanmayan topluma ayet ne yapsın, nezir ne yapsın, uyarıcı ne yapsın, peygamber ne yapsın. O kadar uzaya bakıyorlar, en büyük ya da yine onlar. Kafirleri söylüyorum, Amerika Rusya'nın şeyler. E, Mevla doğru buyurmayadı mı şimdi? Uzaya bak, sahibini bul diyor sana. Sen bakıyorsun, bakıyorsun, kara delik görüyorsun, dönüyorsun. Şimdi de pilleri bitmek üzereydi. Aman arkadaşlar ilan ettiler, işimiz şansa kaldı. Güneşin vurduğu tarafa çattı. Oradan pil biterse yandık. veya işte, ışık mı yak bir şey oluyor falan. Çekimler mi yapacak? Yaptı mı, yapamadı mı bilmiyorum. Ama yapılmasın mı? Ben yapılmasın mı dedim sana? Sen benim konuşmamı niye anlamıyorsun? Tebârekellezî diâlefissemâ ibu rûcen hayrıç bereketi çoktur Allah'ın ki gökte burçlar yarattı. On iki burç. Tefsirine yazdım. Git bak bakalım efendim öyle diye işte güneşi ziya yaptı ayı nur yaptı Yunus suresinde bizim tefsir daha e, öbür tarafa Furkan suresine gelmedi gerideki surelerde burçlar geçen yerde yaptık beyan ettik ne kadar ilimler yazdık Ondan sonra efendim Mevla Teala burçlardan bahsediyor Ondan sonra velekat zeyyen nesemati yap bi Birinci kat yıldızlarla süsledik. E yıldızlar, orada bir sakallı adam çıkmış, onun adını hiç bilmiyorum. O zaten bütün kitaplar diyor, Allah'ın kitapları diyor, ilimle çelişir diyor. O zaten tam artık atlatmış. Ben ona ne diyeyim şimdi? Ondan sonra demesin mi ki, yedi kat gök dediği diyor, eskiler çok cahildi, kültürsüzdü diyor. Yedi gezegeni yedi gök zannettiler diyor. Neyse orada bu Ercan Bey miydi, neydi, Caner miydi? Ha bu beyefendi... O kadar ayet biliyormuş Allah'tan da dedi ki öyle değil dedi ya. Lan dedim helal olsun sana. Bir şey de ha. <gülüyor> Sonra izledim ben bunu tabii. O zaman izleyemedim gece. ya Mevla buyuruyor ki Hey <gülüyor> koca profesör. Saçı uzatmışsın, sakalı uzatmışsın. Allah biraz da aklını uzatsın. Gel şurada bak benim cemaattaki garip kuraba dervişlere. Hepsi tıbakayı benden evvel söylüyor ya. Kardeşim zaten tepareke millet anasını babasını okuyor. Geçmişini okuyor ya tıbaka. Tıbaka ne demek? Tabaka tabaka. Tabaka tabaka nasıl oluyor? Üst üste oluyor. Bu da ne diyor? Yedi gezegen var ya meşhurca güneş ay. Bunları gök zannetmişler. Manyak mıydı bu kadar millet güneş ayı gök, gök tabakası zannedecek ya. Onlar geziyor zaten, sabah buradan çıkıyor, akşam oradan batıyor, gök tabakasını, bunu mu söylüyor? Neyse onu bozdu orada. O kadar bir şey dedi ona. E şimdi ben sana ayetleri okuyorum. Gök ve yer ilimleri hakkında bu kadar Mevla Teala'nın ayetleri var. Bunlara teşvik ediyor, beyan ediyor. Biz bunlara nasıl karşı oluruz? On sonra e, son oluyor ruh yeti, oluyor ruh yeti. Ayı gördünüz, oruç tutun. Ayı gördünüz, bayram edin, orucu açın. E gök gökle bizim neyimiz var? İbadetlerimizin alakası var. Namaz saatlerinin gök gök ilimleriyle nesi var? Alakası var tabii şimdi takvim saat e cep telefonuna indiriyorsun kolay oldu. Ama evvelce bu neye göre tespit vardı? E güneşe göre. Bütün namaz vakitleri güneşin hareketlerine göredin. Değil mi? Sabah namazı güneş doğmadan, ikinci güneş batmadan, akşam güneş Battıktan sonra, yatsın şafaktak efendim kırmızılık, güneşin kırmızılığı kaybolduktan sonra öğlen güneş tam dip noktadan kaydığında, zeval vaktinde öyle mi? ikindi İmam-ı Eyn'e göre her şeyin gölgesi bir misli olunca İmam-ı Azam'a göre astr-ı sani her şeyin gölgesi iki misline çıkınca gölge neyle alakalı? Yine güneşle, güneş neyle alakalı? gök sistemiyle bunu bilmeyecek yani bunlara mani olunur mu? Nücüm ilmi denir buna. Yani yıldızlarla ilgili. Bu nücüm ilminden namaz vakitlerini öğrenin diyor. Ondan sonra ayınızı takip edin işte. Öyle ya oruç başlıyor, bitiyor. Bir gün sonra oruç haram oluyor. Bir gün fazla tutsan bayrama girersin. Onun için tespit lazım güneşten aydan vesaire vesaire. Bunlar tabi bileceksin. Bilmezsen ne olur? Ay göründü diye bayram edersin. Ne zaman göründü ay dersin adama? Adam da ki sabah namazına çıkarken gördüm. Ulan sabah namazına çıkarken gördüğün hangi ay? Eski ay. Hangi ayı gördüğün zaman oruç açılır, bayram edilir, şevvale girer? Güneşin batışından sonraki yani ufukta akşam vakti görülen ay. Yoksa sabah vakti görülen ay nedir? 26-27'lerde 28'lerde falan sabahın görülür. Sabahın görülen aylan ben ayı gördüm denmez. E bunları bilmeyen ne olur? Cahil olur. Ama ben böyle ay görmeye çıkıp da sabahın ayıyla hüküm verenleri de gördüm. Cahil mi arıyorsun meydanda? E şimdi gök ilimleri lazım. Astronomi lazım. Buna kozmografya derdi eski ismiyle kozmografya. Arapçada heyet ilmi denir. Heyet ve nücum ilmi denir. Burada Birçok alimin emeği vardır. İşte Ali Kuşçular vesaireler. Timur'un ülkesinde de Semerkant tarafında da Türkler, Müslüman Türklerin bu usta çok terakkileri ve ilerlemeleri rasathane deniyor. Rasathane ne demek? Gözleme evi. Gözleme evi. Rasat beklemek Arapça. Bunlar rasathane de Arapça. Hane e, Farsçadır da rasat Arapçadır. Bunlara bir mani var mıdır? Yoktur. Gözleme kuleleri yapılabilir, rasadhaneler kurulabilir, bunlar ben tespitler yapabilir değil mi? E hadis-i şeriflerde diyor mesela, Hz. Mehdi'nin geleceğiyle ilgili meselede de ne vardır? Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızın doğması vardır. Zuhuru vardır. Ondan sonra, Ramazan-ı Şerif'te olacak diye, yani bunlar hep tespit ister gökte. Kuyruklu yıldızı falan bakmak görmek icap eder. E dolayısıyla bunlar da şimdiki gözlende zor görüyor, şehirde zaten hiç göz görmez hale geldi. Yıldızı göremiyorsun havada, şehrin ışıklarından. Tabii ki bunlar, cihazlar kullanılır, aletler kullanılır. E burada biz ilerlesek, e, Türkiye devleti ilerlese ne manisi var, ne zararı var? Diyorlar ki, gavurlar bu kadar bu işe masraf ediyor, Türkiye hiç etmiyor falan. E Türkiye ne yapsın, adamın ayağında çarık yok. Türkiye fakir. Türkiye toz pembe değil. Bak adamlar cenazeleri çıktı. Ya Rabbi onlara rahmet eyle ya. O şeyde kaldılar göçük altında su, suda boğuldular. Ya Rabbi şehitlik yaz onlara ya Rabbi. El hariku dün Habibi'nin buyurdu boğulan şehittir. Bunlar boğuldular orada. Yaşlı kadın hala. Yüzme bilmezdi nasıl yüzecek diyor. Nasıl yüzecek zaten bindirdi üstüne bütün sular. Yüzemez ki. Şimdi diyor kadıncağız ki yüzdü de geldi görüyor musun diyor. Yani Babasının ayağında çarık yok. E millet fukara yani. Bütçemiz zayıf. Amma ve lakin... E şimdi biz teknolojiye mani değiliz. Din terakkiye mani dediler. Din niye terakkiye mani olsun? Siz e, top tüfek yaptığınızda hocalar mı mani oldu? Atom yaptığınızda hocalar mı mani oldu? Uçak yaptığınızda hocalar mı mani oldu? Uzaya çıktığınızda hocalar mı mani oldu? Ayağınızdan mı çektik? Siz bardan pavyondan çıkamadınız. Türk filmleri, bilmem ne filmleri, 70'ler, 80'ler, bilmem neler. Ondan sonra hocaları kötü göstermek için o inönü dönemi, ondan sonraki bütün filmlerde ben yağmuru ben yağdırırım, kafir, bilmem ne, hocaları okullıkta haşa, şirk lafları söyle diyorsun Selam verdiriyorsun, sağa sola keçinin kafasını çeker gibi çekiyorlar arkadan. Milleti güldürüyorsun, sarıklı hacılara, hocalara sövdürüyorsun, hocaları üfürükçi olarak takdim ediyorsun. Milleti hocalardan soğuttunuz, dinden soğuttunuz. Zaten İslam'dan soğuttunuz. E teknolojiye karşı biz miyiz teknolojiye karşı? Şu anda senin o teknoloji dediğin kendin de söylüyorsun ki Meryem diyorsun adı, Müslüman diyorsun, Biruni diyorsun, onu diyorsun, bunu diyorsun, İbni Baytar mı diyorsun, ne diyorsan. Senin bu söylediğin isimler, İslami isimler, Müslümanlar bunları buldu diyorsun. Tamam. Ben onu kaç sohbette söylüyorum bu işlerin öncülüğünü Müslümanlar yapmış, Endülüs İslam Devleti'ni. Gözlüğü bile onlar bulmuş. İlk gözlük bulunan yer Endülüs. Endülüs İslam Devleti'nin eserlerini kullanmasa Avrupa yani şimdiki İspanya orası Avrupa o kitaplardan adam oldu. Yolunu öğrendi. Hamam bilmiyordu. Tuvalet bilmiyordu. Saat bilmiyordu. Erbakan hocam rahmetli bir Viyana konferansı vardır. O Viyana konferansı çok eski. Biz tabii çocukluğumuzda dinledik onu. Şimdi bulamıyorum. MGV'lerden rica ediyorum. MGV gençlikten. O Viyana konuşması vardı çok muazzam, onu herkesin dinlemesi lazım. Hatta bizim televizyonda da versin arkadaşlar, butsunlar. O Viyana konuşmasını dinleyip de Müslümanların buluşları, Hoca Erbakan Hoca Allah kabrini nur etsin. Amin. Mübarek adamdı çok. O veli adam, nur adam yani. Teheccüd kaçırmaz ya. Teheccüd kaçırmamış adam. Gece üçte ayakta, ikide ayakta. Ya, böyle adam mıydı bunlar? O adam bu, bu, bir konuşma yaptı bu işte. Sıfırı bile bulan kimler? Müslümanlar. Sıfırı bile bulan Müslümanlar. Yani şu anda diyor, bütün Avrupa, bütün dünya sıfırsız bir dünyayı düşünün, ne kadar dar. Bir de yanına sıfır koy, sıfır sıfır sıfır lan. Onun için mübarek adamında, çok güzel konuşma üstü bu vardı. Şu anda o Amerikanın, Avrupa'nın derdi. Bütün marketlerinde o kadınlar oturtmuşlar, kasalara kasiyerler. Hepsi böyle tak tak tak, tak hesap yapıyorlar ya. Bütün onlardan Müslümanların hisse ve payı alacağı vardır derdi. Patenti vardır derdi. Onun için adamı işte hiç iktidarda tutmadılar. Doğru olursan gel aşağı. Altı ay adamı tutmadı. Dünyanın Yahudisi ayağa kalktı. Durur mu? E çünkü neden? E adam İslam birliği diyor, İslam dinarı diyor. İslam Müslümanların bu buluşlarını ortaya çıkarıyor. Gavur bundan. Rahatsız oluyor, masonlar rahatsız oldu. Fransa mason locaları harekete geçti. 28 Şubat'ı yaptıran kim? Fransa mason localarının kararıdır. Ya! Allah şerlerinden muhafaza et. Amin! E şimdi saati bulan kimler? Müslümanlar. Saati bilmem ne derdi işte kral gavuradı adı yani unutuyorum o gavurların adını. Kral bilmem kime hediye gönderdiler diyor. İşte Müslüman, emir, komutan neyse. Adam sabaha kadar uyumadı o. Kendi kendine tık tık ediyor ya. Bu kendi kendine nasıl tıktık tık ediyor? İçine şeytan girmiş. Şeytan çıkarsa beni ne yapar diye. Cinlerden, şeytanlardan korkusunda kral sabahı boylamış yani. O kadar yamyam yam adamlar. Yabani, vahşi adamlar. Tabii ki Müslümanlar buldu. Bunu sen mi öğreteceksin bana ya? Bütün bu buluşlar, teknolojik buluşlar, gök ilimlerinde ilk buluşlar, hepsi Müslümanlara ait. E bunu Müslümanlar geriletmeseydi, daha ilerletseydi, şu anda bu işler Müslümanların elinde olsaydı daha iyi değil miydi? Bu Müslümanların kitapları ne kitabıydı? Arapça eserler. Ondan sonra da çevir olsa bile nereye çevrilmişti? Osmanlıcaya tercüme edilmişti. Siz ne yaptınız? Arap harflerini yasak ettiniz. Osmanlı harflerini yasak ettiniz. Ve bu harflerle okumayı kaldırdınız, eğitimi kaldırdınız. Millet babasının mezarını okuyamayacak hale geldi. Sabaha bir toplum cahil olarak uyandı. Ondan sonra o kitapları ne yaptı yavrular? Geldiler. Anadolu'yu dağı taşık gezdiler. El yazma eserleri aradılar. Bizim kütüphanelerimizden çoğunu çaldılar. Şu anda astronomi ile ilgili bir eser arasın yazma Berlin'de çıkıyor. Londra'da çıkıyor. Amerika'da çıkıyor. Türkiye'de de var ama Türkiye'de kütüphaneler kadar belki en az dünyanın cahur ülkelerine dağılmış. Ne işleri var orada Arapça eserlerin? Bunlara müsteşlik deniyor. Şarkiyat ilimleriyle Doğu ilimleriyle uğraşan adamlar yetiştirmişler. Adamlar bize ne demişler? Bu kitaplar sizi geri bıraktı. Bak Osmanlı battı, bu kitapları bırak bırak. Bunlar değersiz. Bunlar kurafe bunlar, kurafe. Ondan sonra millete o kitapları bıraktırdılar. Zaten harflerini değiştirdiler, yazılarını değiştirdiler. Layıklık adı altında dinsizlik yaptılar. Ve ondan sonra o kitapları ucuz fiyatlara bedavaya aldılar. Hatta çöpten çöpten. Millet evimizde bu kitaplar yakalanır da hapse gireriz diye Fatih Camisi'nin önüne getiriyordu. Benim çocukluk dönemim tam yetişemedim. Yaşım çok fazla değil. Ama benden büyük abilerim anlatırdı. Yani biz çuvallarla tabi babam dahi çok iyi anlatıyor biliyor. Ayaklı Kütüphane Mustafa Efendi. Vardı Gümülcüler Mustafa Efendi, Ali Adar Efendi Hazretleri'nin de dostuydu, ayaklı kütüphane. Babam da ondan okumak istiyordu falan gitmiş okuyacak. Çok alim olurdu ama o tabi maddi imkansızlıklar içindeydi, köyden gelmişler falan. Geçinemiyorlardı falan, Kahire'ye gidecekti Ezere, o da gidemedi imkansızlıktan. Sonra da burada hocaefendilerden de okuyamadı ama çok yanardı, üzülürdü işte. Yine bir hevesini bende gerçekleştirmiş oldu. Çünkü esas onun ilk çıkışı çocukluğundan, gençliğinden bütün şeyhlerle, yani Alaaddin Hazretlerinden tut, bütün zatları Bediüzzaman Hazretleri dahil, hepsini tanıyor. Hepsinden dua almış, işte Efendi'den vesaire, hocaları hep tanımış ama imkan meselesi. Onlar da zor zaman okutamıyorlar ama onun yetiştirdiği büyük alimler oldu. Alaaddin Ader Hazretleri çok yaşlandığı için yani zorlanıyorum okutma, işte ona gönderildi, yazı yazardı, hoca efendileri. Yani hoca olacak o zaman ki talebeleri. Onlardan da çok Türkiye'de şu anda büyük alimler var isimleri meşhur. Gümücülerim, ayaklı kütüphane Mustafa Efendi Hazretleri. O Fatih Camiş'in kapısında dururdu. Millet çöp diye kitapları atardı. Evimizde bu kitaplar yakalanır da hapse gireriz diye. Çuval çuval çuval Fatih Camisi. Ah ben olacaktım arkadaş. Ne yazma eserler ne el yazma eserler. Şimdi 5-10 milyon dolara müzayedede de çıkabilir Hafız Osman el yazma kuranlar mesela. Çöpe atıyorlardı oraya getirip. Niye evde yakalanırsak diye. Böyle bir zalim önü dönemleri var. Bu memleketin yaşadığı. Ezanı Türkçe'ye çevirmiş adam yahu. Ezanı Türkçe'ye çevirmişler. Bunlar ne yapmamış? Milleti geri bıraktı. Cüppeli mi geri bıraktı bu Türk milletini? Konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun sen? Ne felsefe yapıyorsun? kurafe anlatıyorum. Ne kurafe anlatıyorum? Benim dediklerimi dinleselerdi şimdi ayak gvardan evvel çıkarlardı. Beni dinledik dediklerim dinleselerdi ve eullo mevstaatun min kuvveti. Yani efendi hazretlerini kastediyor burada abi. Ben kimim? Çünkü o önceden o başlattı. Ondan evvel aleylerim bu hocaları dinleselerdi efendi hazretlerinden ben bizzat kaç kere duydum. Ve eullo mevstaatun vakit namazı hakkıyla kılın. Bu ayet nasıl ki namazı farz ediyor ve iddulev mestata karşı elinizden gelen kuvveti hazırlayın. Ayettir. Ela indel kuvveter ramyu. Kuvvet atmaktır. Hadis-i şerifteki cümleyi görüyor musun? Dikkat edin. Kuvvet atmaktır. O ok katmak diyor mu? He? Ramyu ok siham. O katmak demiyor. Kılıç atmak Demiyor demir atmak demiyor. Ne diyor hadis? Ayette diyor ki gücünüz yeten kuvveti hazırlayın. İşte namaz nasıl farzsa kafirlere karşı silah hazırlamak, kuvvet hazırlamak, teknoloji hazırlamak bu ayete göre namaz gibi farzdır derdi. Hangi hoca gericiymiş? Doğru hoca gerici olur. Peki hadis-i şerif ne diyor? Kuvvet neymiş? Atmaktır. Ne demek bu atmak? Öyle bir devamı ülkelimdendir ki, ne dersen de teknolojinin en son noktasına ulaş, sonucunda nereye varırsın atma varırsın. Ama kurşun atmak, ama top atmak, ama füze atmak, ama uzaya uydu atmak. Illaki kuvvet neymiş atmaktır. Devamlı atış. Bunun için de son şeyi hazırlayın diyor Kur'an. Ne diyecek sana daha Kur'an? Biz bunlara karşıymışız. Kim de sana karşıymışız? Nereden duydun bunu bizden? O, o günkü lafımızı geleceğim. O eski konuşmadaki maksadımıza geleceğim şimdi. Evet Efendi hazretlerinde Mahmut Efendi Hazretlerinden ben onun borazanı olsam ne ala bana ben kendimde hiç bilim yok. Ben zırh cahil biriyim. Efendi Hazretlerinden başka bir şey öğrenmedim. Ama mübarekte her ilim vardı ya. Olmayan bir şey yok. Hep bunda, ondan duyduk biz bunları ya. Zorlan derdi. Kötü komşu adam mal sahibi eder derdi. Hadi gel otur derdi. Oku bakalım derdi. Yani zorlan okuta, okuta, okuta. Yani döve döve elve ediriyorlar işine döndü. Ben de çok böyle çalışkan biri de değilim. Tembel bir şeyim yani. Öyle. Yani çalışkan mı görmedik Biz Çalışkanları gördük, tanıyoruz. Efendiler bana böyle çok zorladı ya. Yani. Kal tefsir oku, şunu oku, bunu oku, şunu aç, bunu... <gülüyor> ya adım, Derdi ben kötü komşunuzum sizin. Sizi mal sahibi edeceğim. En kurban olduğum sana. Hepimiz borçluyuz sana. Allah başımızdan eksik etmesin Amin. seni. Allah Teala hayırlı uzunemle muammer eylesin Amin. seni. Bu ümmetin başında ümmetini eksik etmesin seni. Amin. Amin. Ne büyük bir hazinemiz var ya. Böyle bizi o etti. İbrahim Hakkı Hazretleri. Son dönemdir o, yani 200 senelerden ancak. Erzurumi diye lakabı var, Hasan Kaleli'dir esasen. Fakat babası Şeyh'in müridi olduğu için, İsmail Fakirullah Tillovi Hazretlerinin, Sihir Tillo'da İsmail Fakirullah müridiydi babası diye, o da babasıyla gitti, ona mürid oldu. O da dünyanın en büyük alimi ama işte İsmail Fakirullah da çok meşhur değil ama yani İbrahim hakkı kadar dünya çapında meşhur değil. Ama o da ne diyor? İsmail Fakirullah diyor. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ondan aldık ne aldırsak. Çünkü mürşitsiz hiç kimse bir yere varamaz. İbrahim Hakk'a Hazretleri için İsmet Garimullah Hazretleri, Büyük Şeyh yani İsmet Baba Tekkesi'nin Kur'an, Büyük Şeyh'imiz, Büyük Şeyh ne buyuruyor Arapça bir mektubunda? Ve kelamu hüccetün. Bakale İbrahim Hakkı Erzurumlu Erzurumlu İbrahim Hakkı buyurdu ki arada şimdi müterize giriyor ve kelamu hucetün onun sözüne dikkat edin sözü delildir diyor. Li enne hada min bu zat diyor ehlullahın yani evliyaullahın Allah ehlinin en mükemmellerindendir diyor. En mükemmellerindendir. İbrahim Hakkı. Tabi onun hangi sözünü söylüyor? Men kanafi kalbi Allah Fe menurinu <fiddârayni> Allah Kimin kalbinde Allah varsa iki cihanda yardımcısı Hazreti Allah'tır. Ve men gani bi qalbi gairu Allah fe Allah celle celal. Bunu Timurtaş Hoca hep bazıların başında okurdu. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. O adam da az çile çekmedi. Kimin kalbinde Allah'tan gayrisinin derdi varsa İki cihanda hasb düşmanı düşman Allah'tır diyor. Şimdi bu tabi tasavvufi çok izah zaten. Bunu söylemiyor. O İsmet babamız bu sözü söylerken bunu söylüyor. Sözü hüccettir, ehlullahın ekmel en mükemmellerinden. Şimdi bu zat ne demiş? Marifetname isimli bir eseri var biliyor musunuz? O marifetnamede gök ilimlerinden, yer ilimlerinden bende yazması var. Şekilleriyle beraber, bütün yazma boyalarıyla. Gökteki ilimleri şey efendim öyle bir çözmüş ki denizleri gökleri karışlamış ki tabii o da burada kendinden evvel geçen alimlere tabidir. Çünkü o da bu işleri kendi başına icat edecek durumda değil. Bu işin çığır açan geçmiş büyük uleması var. Gök ilimleriyle uğraşan eli sünnet mübarek zatlar var. E bir de bunlara velilikle karışırsa bunlar bu sefer keşif de devreye giriyor. Keşif devreye girince mikroskopun görmediğini görüyor. Manevi kalp gözü açık olduğu için oturuyor seccadede. Sen gidiyorsun uzaya göremiyorsun. O seccadeden de görüyor. Ha yine yanlış anlayacaklar. Millete dedi ki uzaya gitmeyin seccadeye oturun oradan görürsünüz dedi diyecek. İşte böyle. İşte böyle kafasızlar. Kardeş İbrahim Hakkı olursan öyle oluyor dedim ben. Sen seccadeye değil nereye oturursan otur boşuna. Sen nereye oturacaksın sen? Şimdi eğer keşif elinden olursan o keşif elinden de manevi gözü açık insanların da burada katkısı var. Şöyle ki, şimdiki o zaman elde olmayan imkanlar ve cihazlarla öyle ölçümler yapmış, şimdikiler bütün teknolojiyi kullanarak aynı ölçümleri yaptıklarında bazen bir metre, yarım metre, bir buçuk metre fark çıkıyor. Ben de diyorum ki, yahu elinde hiç imkan yokken yapanınki doğrudur. Çünkü bunlar o manevi bir daya dayanağı var. Bunlar... Cihazlarla yaptıkları için bu yarım metre, bir metreyle yanlışlık bu cihazlarda olabilir. Veyahut da şarjı azalır, pili biter, falan olabilir. Evliyaullah'ınkini yine ben do daha doğru sayıyorum tespitlerini. Ama Evliyaullah da bunu arkadaş, İbrahim Hakk Hazretleri de kalkıp ben bunu seccadede gözümü kapattım da yaptım, yazdım demiyor ki. Onda mübarek cihazları var mıydı? Üsturlapları var mıydı? Hani git bak, tilloda var, duruyor. Onun da aletleri var mıydı? Vardı. Biliyorsunuz o bir senede iki kere şeyhinin kabrine tam kabuğun üstüne ışığı vurdurdu ya. He? Git orada biraz daha bir yer yaptı. Senenin işte hangisi? Mart ayı mı ne? Artık günlerin denk geldiğini unutam bilmiyorum meseleyi. Oradan efendim güneş doğur doğmaz İsmail Fakirullah zaten o da ayak ucunda yatıyor. İsmail Fakırullah Hazretlerinin tam sarığına vuruyor. Türbenin üstünden geliyor. İlk güneş oraya vuruyor, Yani senenin ilk günü mü neyse. Hani uzalma kısalma itibariyle ilkten bahsediyorum. Öyle bir teknoloji kurdu. Avrupalılar gavurlar geldi incelediler. İncelerken bozdular. Senelerce bozuk kaldı. Şimdi yeni düzelttiler. Birkaç senedir Şiit Valiliği kutlama yapıyor o gün. Birkaç senedir başladı. Kaç sene o gavurlar bozdu bıraktılar. Ya adam İbra fakirullah iyi. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığını anlayamıyor bile. Gavur ilim adamı. Anlayamıyor yani. Geldi karıştırdı bozdu ya. Yani. Çünkü onu bir taşları falan oynattı. Düzeni bozdu. Buna böyle cahil. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri ne buyurdu? Marifetname'de ne yazıyor? Orada çok ilimler var. Yemeğinden içmesinden Evlenmesinden, eş, eşinden birleşmesinden, onun gecesinden, şeklinden... Efendim, çocuğunun ne olursan akıllı olacağından... Ne hareket çekersen çocuğun manyak çıkacağından... Vesaire vesaire vesaire. Her şeyi yazmış. Doktor musun gel demiş. Astrolot musun gel demiş. Herkese bir bölüm açmış yani mübarek. Oradaki kelamlarından birinde... Buyuruyor ki... ...menlem yarifil hey ve teşrih... ...sonu ha. Teşrih olsa şeriat ilmi. Teşrih... ...anatomi. Vücut, insan vücuduyla ilgili bilgiyi söylüyor. ...fewe'inninun fî me'rifetillâh... Ercan Bey miydi neydi? Caner miydi? Caner Bey bak... ...bu ibare-i ezberle. çok önemli. Diyor ki her kim... Astroloji ilmini, kozmografya bilgisini, gök ilimlerini bilmiyorsa ve her kim tıp ilmindeki insan bedeniyle ilgili anatomi kısmını öğrenmiyorsa o kişi Allah'ı bilmekte kısır kalır. diyor. Çünkü hakikaten insan vücudunu inceleyen insanın gavur olma ihtimali sıfırın altına düşmesi lazımken maalesef. ...bu işle uğraşanların ekserisi de gavur. Yani Türkiye'de demiyorum, dünyayı kastediyorum. Yani en çok kimin Müslüman olması lazım derler, doktorların. Çünkü insan vücuduyla ilgili öyle bilgiler elde ediyorlar ki akıl, mantık... ...duruyor ve çöküyor. Yani beyindeki sistem, beyindeki kılcal davaları... ...birbirine eklesen dünyanın etrafını dört köre dönüyor diyorsun. Hem bunu kendin söylüyorsun, bu mekanizmayı kim buraya yerleştir diye gelince... Ne bileyim diyorsun. Yani bu kadar alemi sahipsiz bir şekilde kendi başına olmuş diye düşünebiliyorsun. Bu ne felsefedir ya, bu ne akılsızlıktır. Bunlara ateist deniyor. Yani ateisti var, ateisti var, her sınıfı var. Allah şerlerinden muhafaza. Şimdi demek ki gök ilmini bilmek lazım mıymış? Anatomiyi bilmek lazım mıymış? Bilmeyen Allah'ı bilmekten 90 kalır diyor. E şimdi biz bu kitaplar okuduk ve benim bu konuşmam kaç sene evvel var. Ondan sonra dinledim diyorsun. Senin dinlediğin, dinlemediğin zekatı olmaz. Ben 30 senedir konuşuyorum. Sen daha yeni dinlemeye başlamışsın herhalde. Sen iyi bir dinle de bak. Gök ilimlerinin önemini, bizim bu işte geri kalmamamız lazım olduğunu ben sana söylüyorum. Gelelim. Peki sen orada demedin mi ki? Efendim bunlar verin bana 100 bin dolar işte ben size anlatayım işte. 100 milyar dolar ne veriyorsunuz bilmem ne ayet hadisleri. E ben sana ben oradaki maksat mevzu ne? Mevzu şu. O zaman haberler çıktı. Biz o gündeme göre konuşuyoruz. O gün çıkan haberlere göre dünyada su biterse, Mars'ta su var mı acaba oraya uçuş nasıl yaparız? Dünyada yemek biterse veyahut da dünyaya taş çarparsa, gök taşı bilmem ne bir o taş çarpmadan intikal edebilir miyiz Mars'a? Bu laflar var idi. Zaten konuşmamda anlıyorsunuz. Orada su var mı, orada et var mı, but var mı lafı geçiyor. O laftan da gerisi anlaşılıyor ki bu salaklara, gavurlara diyor ki kafirlere cahil dedi diyor. Yahu sen Kur'an'dan haberin var diyorsun yahu. Ayetlerden bahsediyorsun kardeşim sen. Hala anlamıyor musun? Ve bir müminin. İnsanların çoğu sen istesen de mümin değildir. Velakin neksarun yecelun. İnsanların çoğu imansızlar cahildir diyor. Vel kafirun ve muzalimin. Kafirler zalimin ta kendisidir. Cahilin ta kendisidir diyor. Allah'ı bilmeyene alim denir mi? Gökteki bütün ilimleri yutsa onları yaratanı tanımasa bu cahil değil de nedir? İnne maşallahun nubadil ulema Kur'an söylüyor, Allah'tan ancak alimler korkar diyor. Sen Allah'tan korkmayan dinsiz kitapsuza nasıl alim dersin? Ben tabii ki kafire cahil diyeceğim. Cahil bilmeyen demektir. Rabbini bilmeyenden daha büyük cahil mi var? Sen ne cahil adamsın ya? <gülüyor> Kafirlere de diyor, astronomiye gidenlere diyor, ile ilgilenenlere de diyor, cahil dedi diyor. Ama diyor usulünü çok iyi biliyor diyor, arada da bir de kafiri kattı diyor. O kafiri katınca diyor. Yani şunu demek istiyor. Kafiri katınca beni bağladı demek istiyor. Çünkü Kur'an'da var kafirlerin cahil olduğu. Ama o bir sakallıyı bağlayamadık. neresinden neredesinden bağlayacağız? Orayı uzatmış, burayı koy vermiş. Ben onunla uğraşamam ki bağlayacağım. Şimdi kardeş biz dedik ki 100 milyar dolar masrafa acet yok. Gel bana anlatayım niçin? Allah Teala kıyametin kopacağını Kur'an'da beyan etmiş. Sen diyorsun ki Mars'a giderim su bulursak Mars'ta şimdilik yatırım at yapıyı başlatalım diyorsun. Ben de sana diyorum ki kıyamet kopacak diyorum sana. Bu da diyor ki kıyamet koparsa dünyaya kopacak. Ben Mars'ta seyredeceğim. Güzel de bir manzara olur. Canlı yayına bağlanırız. Dünya nasıl koptu arkadaşlar? Aa şurası bizim evde görüyor musun? Gümbür dedi gitti falan. Onu mu seyredeceğini zannediyorsun? Zır cahil. İdeş şemsü kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman diyor. Güneş dürüldüğü zaman sen Mars'ta su mu içeceksin? <gülüyor> Veiden izen nücümün keder Yıldızlar döküldüğü zaman diyor. Yıldızlara Mars da dahil. Zuhal de dahil. Müşteri de dahil. Müşteri Jüpiter. Ben Arapça isimlerini biliyorum. Sen bu kadar gezegenin neresine kaçacağını zannediyorsun. Rahman suresi okuyorum sana. Ya مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Ey cinler ki ey gidi astronomiden bahseden adam senin cinler kadar hünerin var mı? Cinler yok diyorsan zaten kafir oldun. Cinler var diyorsan cinler senden çok daha hünerlidir. Şeytan doğudan batıya bir saniyede geçiyor. Senin füzenden daha hızlı. Ey cinler ve insanlar toplulukları اِنِسْتَضَاعَتُ vudu. Min ekdarı semawati ve alrdı fenfuzu meydan okuyor Hazreti Allah. Yedikat göklerin, yerlerin, kuturlarından, kenarlarından, ufuklarından çıkıp geçip uzaya, fesaya, boşluğa veya başka alemlere geçmeye gücünüz varsa buyurun, çıkın ve benim kaderimden kaçın ve benim kıyametimden kurtulun diyor. La fenfuzun illa bı sultan. Göklerin yerlerin kenarlarından çıkıp kaçmak güç ister diyor. Sultan kuvvetli güç ister diyor. Güçsüz bunu yapamazsınız. O güç de sizde ne arar diyor. E meydan okuyor Mevla. Ben Mars'ta su var mı? Dünyaya bir şey olursa orada yaşarız diyenlere dedim bu lafı ben. Ben gök cisimlerini araştırmayın demedim ben. Çok meraklandık. Battı batacak, taş geliyor vurdu vuracak, ay teyhet geçti bir nefes alalım. Ben rahat rahat duyuyorum vallahi, hiç o haberlerden zerre kadar etkileyim. Neden? Kıyamet kopmadan evvel olacaklar, hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Daha alametlerin büyükleri tahakkuk etmemiş. Dolayısıyla kıyamet kopmayacağına göre böyle bir taş atıp dünyanın bir tarafını göçürtme diye bir şey söz konusu değil. Ama taş yağar, kıyamet kopmadan taş yağacak. Hadis-i şerif ayrı, o dünyanın bir yerine taş yağar. Yoksa dünyanın üstüne gezegen gelip çatma diye bir şey kıyametten evvel ayetlerde, hadislerde böyle bir vaat yok. Onun için geldi, geçti, dokundu, değdi, değmedi bu safsatalara lüzum yok. Ben sana onu diyorum gel sana anlatayım ayet hadiste var. Ne endişeleniyorsun gebereceğim diye. E tabi imansız ne olacak? Geberir. İmansız ölürse geberir. Hal böyle, ben kafirlere bunu söylüyorum. Et aramayın, bu aramayın, su aramayın. Dünyadan kaçarak o gezegenlere giderek Allah'ın azabından kurtulamazsınız diyorum Mevla Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de kaç kere meydan okuyor siz kimden kaçacaksınız diyor siz siz yer vela fissema diyor al sana ayet yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakamazsınız diyor yerde de gökte de istediğin yere çık senin gittiğin gezegenlerin hepsi birinci kaç semanın altındadır burada yedi daha tabaka var her birinin arası 500 sene mesafedir en süratli vasıtayla. Şimdi ışık hızından daha hızlı ne çıktıysa 500 senelik mesafe kalktı orada bir safsata, bir hurafeler söyledi. O dedi yedi tabaka dedi şey olabilir. Bir de saydik yavurca kafa yiyeceğim ya. Ne dedi? Bilmem nasyon, mosyon, şosyon bir şeyler. Saydı da unuttum yani. Yavrucular hiç aklımda kalmıyor. Arkadaş işte şey gaz, buhar, duman bir şeyler saydı. Yedi tabakada bu olabilir demesin. Bu, bu. Atmosferin katmerleri neymiş o? Atmosferen. Ya ben bizim hamurun katmelerine biliyorum ya. <gülüyor> neymiş o ya onu bir de hele ya. Atmosferin katmeleri ne oluyormuş o? <gülüyor> He? İzosfer, sitosfer, musosfer. <gülüyor> ya Allah Teala diyor seba seba tabaka Tıbaka diyor tabaka tabaka bu da onları sayıyor. Onların hepsi birinci kat semanın altında. Böyle Gazze de sema dünya diyor. Ya tebarak edin bilmiyorsun ya. En yakın sema diyor. Bak dünya demek dünyanın lugat manası dünüvden gelir. Mastarı dünüv vav Dünüv en yakın demektir. Edna müzekkeridir. Dünya müennesidir. Erkeğe edna denir. Dişisine dünya denir. Edna en yakın, dünya da en yakın. Aynı mana erkek dişi tabiri. Arapça, Türkçe gibi fukara değil. Türkçe'de en yakın dediğinde erkek dişi fark etmiyor. Ama Arapça'da etnası var, dünyası var. Şimdi dünya en yakın demek. Biz diyor, size en yakın semayı, yani birinci kat, asabi, ha yıldızlarla, gezegenlerle süsledik diyor. E şimdi bu neredeymiş? Birinci kat sema yukarıda, tavan yukarıda, avizeler sarkmış. Birinci kat semanın süsleri, ve zeyyenne alin Bakanlara diyor semayı süsledik başka bir ayette. Şimdi bu yıldızlar gezegenlerin hepsi birinci kat ne şeymiş Süsüymüş. Yani altındaymış. E peki senin saydığın nerede? Birinci kat semahının üstüne kim çıktı da katmanları sayıyorsun? Bu katmanların hepsi e, fezada. E feza dediğin birinci katın altında. Hani ne, nerede? İkinci kat, üçüncü kat hepsi tıbaka. Miraç hadisi diyorsun, kurafe Miraç hadisi İsrailiyat mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberidir. Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Yedi kaç semanın kapılarından bahsediyor. Kapıların açılından bahsediyor. Kur'an-ı Kerim, la tüfette ve sema. Göğün kapıları kafirleri açılmazdan bahsediyor. Bir defa. Bu gavurların çıktığı yerin, birinci kaç semadan içeri geçmediğine dair, bu ayet delil olarak yeter mi yetmez mi? Hangi ayet? İnne, Ladin kâzibu bi ayatina, bizim ayetlerimizi yalan sayanlar ve stekbaru onha, ayetlerimize inanmaktan kibirlenenler, la tufettehule mababusema, göklerin kapıları onlara açılmaz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kapıya gidince Hazreti Cibril ne diyordu? Tak tak çalıyordu. Kim diyordu? Soruyordu melek, görevli melek. O da diyordu Cibril. Ve yanında da biri var. O kim diyordu? Kale Muhammed diyordu sallallahu aleyhi. E bu ona davetiye gönderildi mi? izinli mi geldi diyordu. Evet izinli geldi. O zaman açtı kapıyı diyor. Kafirlere, göklerin kapıları açılmadığına göre bunlar nere giderse gitsin birinci kattan içeri girebilecekler mi? E giremeyecekler ayet var. Ayet var. Ne felsefe yapalım şimdi burada? Ne gereği var başka konulara? Zaten gittikleri yer birinci katın Altı E birinci katın altı diyorsun Peki Kıyamet koptuğu zaman bu gökler kalacak mı? Ve yevme teşekkakus sema bil gamami Bir beyaz bulut yedinci katı patlatacak Yedi altının üstüne düşecek Altı beşin böyle böyle gelecek Gök yarılacak diyor Gök yarılacak, gök gidecek e Gök gidince altındaki tavan yıkılınca Süsleri, avizeleri kalır mı? E gök patlayacak diyor, çatlayacak diyor, teşekkaku çatlayacak demek. Şık şık, yarık yarık olacak diyor. E sen şimdi, ben de diyorum ki gavurlara, yüz milyar dolarları harcayıp boş namaz kafetmeyin. Ben demiyorum ki onlara, takvimi bulmayın, ayı tespit etmeyin, Allah'ın ayetlerini düşünmeyin, demiyorum ki. Ben diyorum ki, biz buradan kaçarsak, dünyada hayat biterse, Mars'ta idare eder miyiz, geçinir miyiz diye masraf yapmayın. Çünkü, hepsi birden patlayacak güneş sistemi çökecek yıldızlar dökülecek ay dökülecek ondan sonra gök patlayacak bundan dolayıdır ki küllü şeyin halikün İlla illa ve cehe Allah'tan başka her şey helak olacak ne boşuna zahmet ediyorsunuz diyorum benim maksadım bu mu değil mi sen bunu çeviriyorsun gök ilimleriyle uğraşmayın gelin bana ben size anlatayım ben sana neyi anlatayım diyorum kıyamet şimdi kopmayacak o hadislere göre daha rahat olun onu anlatayım sana bir defa hani bir taş geliyor canınız çıkıyor rahat olun yat sakin ol ben sana onu söyleyebilirim o kadar bilgim var çünkü kıyametin alametleri var hiçbiri büyük alametler başlamadı daha ben onu kastediyorum veyahut da gökte yer arama Allah'tan kaçma benden kaçamazsınız buyuruyor Ya. Sen nereye kaçacaksın Mevlada? Yıldız onun mülkü değil mi? Gezegen onun değil mi? Gökleri yerleri ben yarattım diyor. Yıldızları ben yarattım diyor. Sen onun yarattığı yerde nasıl ondan kaçacaksın? E sen ne cahil adansın ki bunları görüyorsun inceliyorsun da yaratanı düşünmüyorsun. Yaratanı bilmiyorsun bulmuyorsun. Onun elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve e uymuyorsun. O bir kitap indirdi, Kur'an, hak kitap bu kalmış, öbürleri değiştirilmiş, bunu anlamıyorsun, bu kadar meseleyi çözüyorsun da sen bunu niye anlamıyorsun demek istiyorum ben ona. Ben ne vadideyim, onlar ne vadiden konuşuyor. Onun için, tabii milletin kafası şey diyorlar, millet gerçi bilen bilir, bilmeyen bilmez. E, ve lakin biz kimseye kendimizi iyi tanıtmak zorunda değiliz. Bize gerici diyenlere de biz efendim izah etmek mecburiyette de değiliz. Ama din terekliye manidir. Bu hocalar geri bıraktı bizi. İşte bunlar, biz yükselecektik de bunlar geri bıraktı bizi diyen zihniyet, işte o inönü zihniyetinin o hocalarla alay ettiren filmlere kadar bu işi yansıtıp millete bizi hocalar batırdı. Osmanlı bunlar geri bıraktı. Halbuki Osmanlı hocalar Alaedir Efendi Hazretleri'ni dinleseydi padişahlar. Enver Paşa. He gidi Enver Paşa. İyi adamdı. Namazlı abdestliydi. Allah rahmet etsin kabri Nur olsun, Enver Paşa Efendi'ye hürmetliydi. Gitti ona. Dedi ki, dedi Efendi Hazretleri dedi, karşıladı, hürmet etti. Dedi bak, bütün melake-i kiram geldi, boğazı sardılar. Bu millete yeniden yardım edeceğiz, zafer vereceğiz diyorlar Osmanlı'ya. Yalnızca dokuz şartı ilan etsin. İman şartları, İslam şartları var. Ee, Efendi Hazretleri derdi ki, ya nasıl unuttum, birkaç şeyi unuttum derdi efendi babana anlattan. yalnız İslam şartlarını kesin biliyorum der devamının dokuz olması için, dört daha lazım bu şartları ilan edilsin biz galip edeceğiz, tabi buna inanmak zorunda değil o Cer Caner Bey'in tam kafayı yer, bu ne anlatıyor der ama neyse buraları o sen dinleme ya, o geriyi dinle sen. bunu ben e, inananlara anlatıyorum, burada bulmuşum enayi birkaç safları da onlar da bana inanıyorlar biliyor musun, onları anlatıyorum, sana ne ya sen dinle arkadaş, ben bunu Mahmut Efendi Hazretlerinden dinledim Gitti ala efendi. Dört padişahın huzur hocasıydı. Dedi ki bak manevi ordular yardıma geldiler. Şunları ilan et. Yani resmi yani devlet şeyi olarak ilan et. Melekler bizi yeniden galip edecek. Enver Paşa durdu durdu dedi ki o zaman ittihat terekkide az cavurlar yok. Ne masonlar var ne ki ittihat terakki çok bozuk. Ama Enver Paşa Müslüman adamıydı. Namazında abdestinde adam idi. Dedi ki efendi hazretleri ben sizin bu zuhuratınıza inanıyorum. İman ettim dedi. Fakat ben şimdi bunu yetkili olarak ilan etsem, beni dedi buradan hemen alıp deli diye tımarhaneye atarlar. Hiç görevde de bırakmazlar. Etrafımız böyle dedi inançsızlarla sarılmış. Onun için ben bunu ilan nasıl edeyim? Gücüm yok dedi. Peki sen bilirsin. Ben sana tebliğ ettim. Ben bu zuhuratı Mevla gösterdi bana dedi. Ve Ali Adel Efendi buyururdu ki, o Osmanlı'ya yardım için gelen melek ordularının dağıldıklarını yani üzüntüyle, Boğaz'ı terk ettiklerini ben gördüm derdi. Evet kardeşim evet ya. Kolay mı battı bu devlet ya. Ondan sonra da geldiler. O yasak, bu yasak. Arapça yasak, harf yasak. Şimdi konuşuyorlar. Ne biçim adam bunlar ya. Hocalar geri bırakmış. Nerede hocalar geri bıraktı ya. Hocaları mı dinlediniz siz ya. Ondan sonra bu kadar İslamiyeti anlatıyoruz ediyor. Son zamanda Erbakan gibi adam geldi. Ne dedi Kenan Evren? Yahu dedi bu devlet yani Cumhuriyet için kuruldu kurulalı bir tane ilerletecek adam geldi o da şeriatçı çıktı eyvah dedi yazıklar olsun dedi. Onun için yoksa Erbakan bir deha idi. Almanlara bir leopar tankları yaptı o zaman buldu. Dediler ki sen bunu evvel bulsaydın Ruslara yenilmezdik. Böyle deha adam idi. Adam geldi burada ağır sanayi hamleleri yaptı. Bütün memleketi fabrikalarla donat. Hep adamla alay ettiler. Şimdi o alay edenlerin kanallarını izliyorum. Hepsi vay hoca neymişsin sen diyor ulusalcı Kemalist kanallar şu anda Erbakan'ı ediyor. neymiş sen neymişsin diyor biz seni anlamadık Sen an kimi anladın da onu anlayacaksın kimi anladın sen Hz. Fatih'e bile niye fethetmişsin ki İstanbul'u fethetmeseydin ya diyen adamsın yani Erbakan'ı nereden anlayacaksın adam dedi üretim lazım devamlı ithalat ithalatla baş olmaz sanayi lazım ağır sanayi lazım D8 İslam ülkesi birleşecek İslam dinarı tek para birimi lazım tek dil birliği lazım ya adam, bunlar hepsi beyin adam. Ama adam dede şeriatçıyız ulan. Şeriat demek İslam demek. Namaz, oruç, aç, zekat demek. Şeriat, el kesmek, adam asmak değil ki. Şeriatı size kötü tanıttı bu gavurlar. O kitapları kötü tanıttı size. Sizin elinizden kötü tanıtıp aldılar. Nasıl ki Afrika'yı Hristiyan ettiler. Ne diyorlar Afrikalılar? Bu İngilizler, Fransızlar bilmem neler, sömürgeci devletler geldiler. Ya o zaman bizim dağlarımızın altında, topraklarımızın altında müceveller var, zümrütler, yakutlar, pırlantalar, siyapırlan, bütün müceveller hep Afrika'da. Borsası nerede? Amerika'da. Müceveller nerede? Afrika'da. Ya geldiler diyor bize. Bize İncil de attılar. E bizde daha bir teknoloji yok şeyi çıkartamıyorsun pırlantayı, pırlantayı. Bütün malımız, mülkümüz toprağın altında dünyanın en zengin ülkesi olabilirler kıtası olabilecek güçteler ama açlıktan ölüyorlar. Kandırdılar milleti. Bize derler incili verdiler bizi uyuttular uyuşturdular. Biz daha aa efendim incili okuyoruz bir şey okuyoruz güzel ahlaklı olalım şöyle olalım böyle olalım. Bu tarafına vurdum burayı da çevireceksin diyor. Tamam diyor o da diyor kitapta böyle yazıyor. Çeviriyor bir daha vur diyor. Tamam. Aa bir de baktık diyor. Maden kalmamış. Çakamın. Hepsini oturmuşlar almışlar üretmişler dünyanın her tarafına satıyorlar biz yine aynı bizim elimizde incil. Kaldık diye böyle. Aç açık kaldık diyor. İncil karın doyurmuyor ki. Ne yapacak i̇şte Allah'tan gelen İncil olsa do doyururdu. Değiştirilmiş İncil, onun için doyurmuyor. Ya hal böyle olacak. Bize de aynı yaptılar. Bu kitaplar, bir de kanun çıkarttılar ki yasak diye. Çünkü millet babasından kalmış, atasından vermeyecek. Kanun bir çıktı millet korkusundan, çuval çuval getirdi oraya. Fatih'in önüne bırakan gidiyor. Mustafa efendi gibi hocalar işte oturmuşlar çuvalların başına millet de diyor ki bu hocada da kafayı mı yemiş çöp çuvalının başına oturmuş ya ne çöp çuvalı içeride hazine var yazma eserler hep dolu millet attı evinden gemilerle Muzaffer Ozak vardı Allah rahmet eylesin sahaflarda, o hoca efendi yani o kitapları toplardı fakir fukara talebeler de gizli gizli okuyanlar kitap bulamazlar hiç o fakirlere de bedavata verirdi sahaflarda dükkanı vardı bu cerrahi tarikatının şeyinde yöneticisiydi Oradan o kitapları verildi falan, bazı öyle hayırları var. Derdi ki, gavurlar Anadolu'dan, bu memleketten bakın dikkat edin, gemilerle eski eser taşıdılar. Gemilerle. Gemiler. Sen bir gemi anlıyor musun ne kadar kitap alır? Gemilerle eski eser taşıdılar. Şimdi bütün onların kütüphanelerinde o bilimler, o ilimler. Ya Biz bile gitsek parayla girebiliriz. Kendi vatanımızın, ecdadımızın eserlerini, bize göstermezler. Ama neden? E avanak olma! Niye havanak oluyorsun? Kur'an'ı yasak ödüyorsun, eski harfi yasak ödüyorsun, millet kitabını okuyamıyor. E on sonra teknoloji. Kendin de diyorsun ki şimdi, Müslümanlar buldu bunu. E, Müslümanlar buldu, şimdi niye kaybetti? Gavurlara uydular, sünnet seneye bıraktılar, Kur'an'a bakmadılar. Kur'an'a baksaydılar, Kur'an onlara, kafirlere karşı güç hazırlayın diyordu çünkü. O ayeti görmesinler diye Kur'an'dan onları soğuttular. Kur'an dediler mezarlıklarda falan okuyun. Ananızın, nenenizin yedisinde, kırkında okuyun falan. Mezarlık kitabıdır dediler. Ondan sonra Kur'an bir şeye karışmaz. Din ayrı, devlet ayrı. Hadi bakalım. Başımız beladan kurtuluyor mu? Kurtulmaz. Kur'an'a dönmeden bu millet düzelemeyecektir. Şerata, sünnete uymadan bu millet iflah olmayacaktır. Bu ümmetin başını düzelten neyse sonunu da o ıslah edecektir. Başını Kur'an düzeltmiştir. İşte Kürt Türk, Alevi Sünni, bilmem şu, Ermeni, Yahudi vesaire vesaire memleketi bölük bölçük edip birbirine katıp karıştırıp iç savaş çıkartmak istiyorlar. Bunun provalarını, projelerini yapıyorlar. Öyle mi değil mi? Bugüne kadar tutması tutma Bundan sonra tutmayacağı anlamına gelmez. Sahabe-i kiram Medine'deki e halk Ensar sonra oldular. O Medine'deki halk iki kabileden müteşekkildir. Es kabilesiyle Hazreç kabilesi, bu iki kabile 120 senelik kan davası içindeydiler. 120 sene. Ondan o ondan, o ondan, ondan devamlı harp yapıyorlar. Kabile savaşı. İslam gelince ne oldu? Ezkuruni amete Allah aleykum ey sahabe kiram Allah'ın sizin üzerinizdeki iyiliğini hatırlayın iz kuntuma daen siz birbirinize amansız düşmanlarıdınız beynek beyne kulubikum Allah sizin kalplerinizin arasını telif etti birleştirdi fasbahtum bi ni'meti ihvana İslam nimetiyle Kur'an nimetiyle kardeş oldunuz 120 senelik kan davası gülen adamlar birbirlerine safta yer veriyorlar ona hürmet ediyorlar onu öne geçiriyor ama muhacirler gelmiş, evlerine baklarına alıyorlar, tarlamızı yarılayalım, evimizin odalarını yarılayalım diyorlar. Bu kadar Allah için kardeş oldular. İşte o kavgaları ne düzeltti? İslam düzeltti. Bugün bu kavgaları ne düzeltebilir? İslam. Yeniden Kur'an'a İslam'a dönülecek. Öbür türlü çözüm yok. O PKK'cıların, o efendim Ermeni döllerinin Yine gariban bir adamı bugün taramışlar, 78 yaşlı Adamı açtırmışlar kapıyı, sen bizi ihbar ettin diye taramış gitmişler. Ondan sonra öbürünü, berikini, bugüne kaç tane tarama vardı? Bu adamların derdi, bu memleketin ilerlemesi değil, özgürlük değil, bice değil dertleri. Dertleri yavurluktur. Ermeninin işine yaramaktır, Yahudinin değirmenine su taşımaktır. Büyük İsrail projesini gerçekleştirmektir. Kendileri de sonra neler çekecek perişan olacak. Biz onlara da acıyoruz. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Allah tevbe nasip etsin. Sen ne kafasızlık ediyorsun. Sen Kur'an'ı dinlesen, Kur'an sana birleşin diyor. Ayrılmayın diyor. Bölünenler gibi olmayın diyor. Sen ne kadar bölünürsen o kadar küçülürsün. Ne kadar küçülürsen gavurlara o kadar yem olursun, yutulursun. Sen ne cahil adamsın. Ama derdi o değil ki. Satılmış adamlar. Satılmış adamlar. Hükümet sağolsun ne kadar elinden geldiği kadar yani iyilik yapmaya çalışıyor ama ne yapacak ya? Kalkıyor herif, tarıyor her yeri ya. Askeri, polisi, halkı, kendi halkını tarıyor. Yani köy ha? Kendi milletindenim diyen adamı tanıyor. Devlet elinden geldiği kadar yani bu iş düzelsin, şu olsun, bu olsun, iyi niyet, iyi niyet, iyi niyet ama adamda iyi niyet yok. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onun için İlerlemek buna bağlı. Sen astronomi ile ilgili yatırım yapacak para bulamazsın. Orada 30 senedir terör var. O terörün yere giden para dünyada seni Çin'den, Japon'dan ileri geçirecek kadar para. Ama sen o parayı harcattırmaz Yahudi. Çünkü Yahudi senin karnını devamlı sancılı tutmak ister. Sen devamlı bir yerinden uğraş ki Müslüman devletlere önder olamayasın. İslam devletlerine lider olamayasın. Sen devamlı ...hasta adam olasın, hasta kalasın, hiç iyileşmeyesin, şifa bulmayasın. Ama sen bu Yahudinin oyununu ne zaman çözebilirsin? Kur'an'a bakarsan, sünnete bakarsan çözebilirsin. Yoksa işin gücün Yahudinin yaptığı filme bakıyorsun. Masonların hazırladığı tiyatrolara bakıyorsun. Kafirlerin şekillerine giriyorsun. Kafirlerin modalarına uyuyorsun. Kafirlerin bütün çıkarttığı teknolojiyi almıyorsun. Uzay ilimleri araştırma yapmıyorsun. Gidiyorsun ancak müzikte ileri gidiyorsun. Filmde ileri gidiyorsun. Yahudi orada yemiyor, içmiyor. Lüks arabalara binmiyor. Dünya zevklerinden kendini geri tutuyor. Davası için, Büyük İsrail projesi için, dünyaya hakim olmak için bütün parayı stok edip, nakde çevirip, uluslararası güç olup, devletlerin e, bütçelerini çökertip, istediği hükümeti getirip, istediği idareyi düşürüyor. Çünkü parayı nakitte bekletiyor. Sen ne yapıyorsun? Şu marka çıkmış hemen arabayı değiştir. Cep telefonu onu değiştir. Onu, bunu derken bütün İslam aleminin farkındaysanız Özentileri, gavurların şarkıcıları, türkücüleri, futbolcuları, maçları, bilmem neleri. Hiç İslam aleminde, astronomide bir bilgi, efendim, bulmuş, ilme hizmet etmiş bir alimin adı var mı? bir İbrahim Hakkı Türkiye'de nişanesi var mı? Konuşuyorsun. Ondan sonra geri bıraktı bana diyorsun. Ne geri bırakacağım ben? Sen bu ilimleri, bu fenleri, bu hünerleri bulan adamların kitaplarını yasak edip okutturmayan sensin. Ondan sonra bana ne konuşuyorsun? Bugün gavurların kitaplarında İbrahim Hakkı geçiyor. Gavurların kitaplarında efendim e, senin dediğin Biruniler vesaireler geçiyor. Ali Kuşçular geçiyor. Kafirler onlara ...sahip çıkıp onların ilimlerinden alıntı yapıyorlar. Senin hiçbir kitabında onların adı bile yok. Çünkü onlar senin nezdinde gerici yobaz olmuş. Sarığı var çünkü, cübbesi var, şalvarı var. Sen adamın beynindeki ilme bakmıyorsun, fenle sanata bakmıyorsun. Sen, efendim at gözünü takmışsın, sakalı varsa, uzunsa, sarığı varsa... ...hemen gerici yobaz yaftasını yapıştırıyorsun. Çünkü sen zahircisin. Dış görünüşü aldanmışsın. Sen ilimle, hakikatle, irfanla alakan yok. Bundan dolayıdır ki acınılacak halimiz var. ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Allah Teala bu milleti yeniden astına rucu ettir. Amin. Külli şenyarcı öyle aslı. Her şey astına rucu edecektir. Bu kaide mutlaka işleyecektir. Bu milletin gençleri İslam'a dönmüştür. Ve daha ziyade dönecektir bak demin geldiler ilim yaymadan yurtlardan gencecik çocuklar, işte ziyaret edelim demişler yer fazla yok diye demişler az az gelin işte 20-20 gelelim diyorlar dedim, hepiniz gelin ya açarız biz yukarıyı falan şimdi yani güzel bir gençlik geliyor inşallah yani Hz. Fatih'in, Yavuz Sultan Selim'lerin beklediği bir nesil geliyor inşallah Sultan Abdülhamid'in hasretiyle yandığı, öldüğü bir nesil gelecek inşallah ve geliyor bunlar yetişiyor ama akıllarını başlarına toplasınlar. Bu sapık akımlar var. Burada da bu sefer bunları yolunu bolmak, bu, vurmak için dini akımlar devreye giriyor. Ya Vehhabi, Selefi devreye giriyor. Ya İran devreye giriyor. Bizim ehl Sünnet gençliğimizi bozmak için bunlar atak yapıyorlar. Allah bunların şerinden muhafaza eylesin. Buna da, buna da dikkat çekiyorum, soruyorum. Uyarıyor musunuz Mustafa İslamoğlu'na karşı bu gençliği? Çünkü İmam Hatip'te, İlahiyatta adam atak yapıp duruyor. O, uyarıyorum, uyarıyoruz dediler. Çok memnun oldum Allah razı olsun. Yani dün Bursa'da konferans vermiş. Evet. Bursa Belediyesi, Recep abi, tanıdığım adam. Ehli Sünnet Müslüman bir kardeşimiz. Ne bilsin İslamoğlu'nun kaderi inkar ettiğini. Ama artık bilmemek de mazeret değil. Buradan duyuruyorum. Bilmemek mazeret değil. Bu adamı konuşturanlar, İslam'ı yıkmaya yardım ediyor. Kayda koyuyorum. Men, eane, bir dakika. Men veqara sahibi bid'atin. Fakat e'an ala hadm Bid'at sahibi yani dinde reformist, kaderi inkar eden, alın yası yok diyen kaderiyye mezhebi. Ebu Davud Say hadisinde hastalanırlarsa ziyaret etmek yasak, ölürlerse cenazelerine gitmek yasak edilmiş bir, bir zümre. Kader yok diyenler. Allah'ın ilmi yok demek istiyorlar. Yani Allah senin başına ne geleceğini önceden bilmiyor diyor bunlar. Kul kendi şeyini kendi yaratıyor. O anda gelişiyor diyorlar. İşte Aziz Bayındır kafası. Telefon etti çocuk ne dedi ona? İnternette sesini duydum ben. Dedi ki çocuk, burada da dinletecektik ama ses karıştı bilmiyorum. Dinlettik burada. Çocuk dedi ki hocam dedi, çocuk onu tufaya düşürmüş. Helal olsun o çocuğa. Dedi ki ben dedi bir kızla evleneceğim ama kimle evleneceğim falan Allah önceden biliyor mu acaba dedi. Allah ne bilsin evladım seni kimle evleneceğin dedi. Adam Allah'ın ilmine sınır koymuş. Hadi biz evliya'ya bildirir, peygambere bildirir diyorduk. Bu Allah'ın ilmini de soruyu açtı. Diyor ki Allah ne biçim senin kimle evleneceksin? Hadi de Kur'an-ı Kerim her şeyi söylüyor. İnna hakka sivul azabıkal ile. Diyor ki bak Yahudilere veya diğer ümmetlere. Ben azabı azıcık açacağım diyor şimdi sizden. İnne cumaidun siz yeniden aynı günaha döneceksiniz diyor. Bildi mi, bilmedi mi? Yani bildiğini söylüyor mu, söylemiyor mu? Bak azabı azıcık açacağım diyor ama siz aynı şey yapacaksınız diyor. Önceden söylüyor işte. Eğer onlar geri döndürülseler dünyaya cehennemden çıkartsam aynı yasaklara dönerler diyor. Peki biliyor mu önceden ne olacağını? E biliyor. E peygamberleri hakkında ben onları seçtim diyor mu demiyor mu? Biz onları seçtik diyor. Bu önceden onun sonuna kadar bozulmayacağını bildiğini göstermiyor mu? E seçtik diyor. Onu peygamber yaptık diyor değil mi aleyhisselam'a annesine haber veriyor sen at şimdi sen daha diyor at diyor suya gitsin korkma diyor inna rahat diyor ile onu sana geri döndüreceğiz diyor ve celumün el murseli onu peygamber yapacağız kendi bilmesini bırak kadına bile bildiriyor ki kadın peygamber olamaz ki evliyaullah'a da bildirdiğini bu ayet gösteriyor sen nasıl dersin ki Allah bilmez önceden adam bu kafada adam sahabeye sövüyor ve şu anda Okuduğum ibare, Ehl-i Sünnet imamlarının mektubatta da var, kaydettir. Dinde reformist bir fikre sahip olan kişiye hürmet eden, tazim eden, değer veren, onu konuşmacı yapmak, ona değer vermek midir değil midir? Kesinlikle o kişi, an-e admin İslam, İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir diyor. Bak Mustafa İstamoğlu'nun kitabı geldi. Bu onun gerekçeli meal. Ben buna reddiyeler yaptım. Ama her tarafını, herifini inceleyemedim, vaktimiz mi yok, Bunu sapıklıklarla uğraşacağız. Dikkat edin! Allah için seviyorsanız, Allah'ınızı, peygamberinizi zerre kadar seviyorsanız bunu her Müslüman'a duyuracaksınız. Yoksa Allah Rasulü ise şefaat etmez. Bak! Abese. Kur'an'da 80. sure. 1078'i 1078-9 karşısı olacağına göre. 1078-9 üçüncü sayfa. Abese. Yüzünü ekşitti. Ve tevella yüz çevirdi. Değil mi? Anla, biliyorsunuz. Ence alama. Hani Abdullah ibn-i Ümmi Mektum. azat geldi ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kime vaaz ediyordu o sıra? Ebu Cehil müşriklerine vaaz ediyor. Onlar da bu fakirler, köller, sağırlar sahabe için diyorlar. Hakaret ediyor terbiyesiz yavur. Bunlar bizim yanımıza gelmesin. Biz tek tek, teke tek seni dinlersek belki inanırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de herkesin inanmasını çok istediği için zaten onlar Müslüman olmuş, kurtarmış. Belki bunlarda bir laf anlayan çıkar diye onlara özel bir şey anlatıyor. Onlar da çart koşmuşlar ki bu senin köleler, fakir sahabeler yanımıza gelirse biz dinlemeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu yani tamam teke tek anlatayım size ya onlarla hep beraberiz. Onlara teke tek anlatırken, da görmediği için gözü orada olduğundan. Geliyor. Hallim nimin maallemek Allah. Ya Rasulallah. Allah sana öğrettiklerinden bana bir şey öğretirmişsin diyor. Rasulullah Hazretleri buradaki. Şimdi müsaade değilim diyor. Biraz müsaade et diyor yani. O yine ısrar ediyor. Bana bir şey öğret. Bana bir şey öğret. E zaten Ebu Ceylleri bir kere yakalamıştan bir şeyine getirmiş tavına yani dinliyorlar biraz. Ebu Ceyl veya başkaları yani Mekke müşrikleri. O arada onlar tabii zaten bahane arıyor kaçma. Ya yine bunlar geldi falan. Mevzu dağılıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buradaki sıkıntısı ne? Adama bir şey anlatacaktım. Belki imana gelirse diye dert ettiği için, hani yine or ortam bozuldu diye biraz yüzünü asıyor. Abese, yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle biraz yüzünü buruşturdu. Ve tevella sonra döndü gitti. Niye döndü gitti? Encea ama ona ama geldi diye. Şimdi Mevla da buyuruyor ki, Ve mâ yüdü rikele ya. Habibim sana ne bil dedi, belki o ama bir ilim öğrenecekti senden, faydalanacaktı evet ya da öğüt alacaktı öğüt nasihat ona yarayacaktı emmen istigna öbürleri zaten Allah peygambere ihtiyacım yok diyen adamlar kafirler sen de onlara ya ne kadar böyle şey edipte üzerlerine düşüyorsun ya bırak geberilsin kavur gebersinler ve ma yani o adamlar vaaz dinlemiyor öğüt almıyor inanmıyor diye sen mesul değilsin ki sana sormayacağım diyor. Sen vazifeni yaptın diyor. Vem memence akesa ama o ama koşa koşa geldi ve ve yakşa Allah'tan çok korkarak geldi. Fentanutelaha. Sen de onla ilgilenmedin diyor. Hani bir daha yapma diyor. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem de onun müezzin yaptı işte. Bilal Habeşi ile bir de Abdullah İbn Ümmü Mektum iki tane müezzini var. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra o ne zaman gelse Öyle bir hürmet eder ona Gel bakalım der, Biz de söze bak Merhaben bimen ate beni fi Rabbi Rabbimin kendisi hakkında bana sitem ettiği zata merhaba İşte budur Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak Şimdi adam mana vermiş Gerekçene Mustafaoğlu imzalı Baskı yani Hangi baskısı da buradan söyleyebilirim Surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı, yanına ama geldi diye. Var mı bir sorun bunda? Var mı bir sorun? He? Evet, okuyorum parantez. O kibirli adam, surat astı diyor. İşte parantez, hem de ayetin kendi surat astı ayetin mealini küçük harf, kibirli adamı bütün harflerini büyük harf yazmış. Benim peygamberime sen kibirli adam diyeceksin. Ondan sonra bazı bürokratlardan itibar göreceksin. Hocam hocam diye seni okkalayacaklar. Sana salonlarda konuşturacaklar. Vallahi bu İslam değildir. Vallahi bu peygambere vefa değildir. Vallahi bu Resulullah'a cefadır. Vallahi eziyettir. Ben dayanamıyorum. Ben duramıyorum. Siz Müslüman değil misiniz? Allah Resulü'nün adamı değil misiniz? Bu adam nasıl kibirli der benim peygamberime ya. Allah aşkına durdurun bu adamı. İlmen durdurun. İstişarelerle durdurun. Biz kimsenin efendim bir zarar maddi boyutta görmesine asla razı olmaz. Ama bu fikirler milletin imanına zarar veriyor. Gençlerimizi kafir edecek. Kaderi zaten inkar ettirerek amen tüyü beşe indiriyor. Bu peygambere kibirli diyen adam kesinlikle kafir olur. Kesinlikle peygambere kibirli dediğini, dünya Arap İslam ulemasının Yemen'den Fas'ına bütün dünya ulemasıyla tanışmışlığım var. En büyük ulemaya soralım. Resulullah'a mütekebbir diyen, Allah, vallahi Allah kibirlileri sevmez diyor Kur'an. Valla la'ubbül mütekebbirin. Peki peygambere kibirli diyorsun, Allah kibirliyi sevmez. Kibirli cennete girmez. Zerre kadar kibir olan cennete girmez. Sen peygambere Allah'ın sevmediği adama sokuyorsun. Kur'an-ı Kerim en çok onu seviyorum diyor. Sen Allah'a iftira diyorsun. Sen tefsirlere iftira diyorsun. Ya ne Şii tefsirinde yemin ediyorum Yahudi'nin yorumunda bile peygambere kibirli adam demez Yahudiya. Demez ya. Bu adam zaten kırdı, çanağını döktü, sütün hatta hesabı yok artık. Bunu hala bir Müslüman hoca zannedenler var. Allah rızası için. Peygamber aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yayıyorsunuz. Bunu duyuruyorsunuz. Meal önümde. O kibirli adam surat astı diyor. Senin işin mi bitti peygambere hakaret etmek mi kaldı be? Hocayım diye çıkıyorsun be millete vaaz ediyorsun. Konferans veriyorsun be. Peygambere düşman edeceksin milleti ya. Ya bu millet nasıl böyle dondu kaldı? bu millet nasıl böyle uyuştuk kaldı? ben anlamıyorum ya. Koca koca adamlar, vekil olmuş bilmem ne olmuş, hocam hocam hocam elini tutmuşlar. Ya bu adama selam verilmez bu durumda Peygamber'e kibirli diyen adam. <gülüyor> Zaten kaderi inkar edene selam verilmez. Yani yanına gidilmez, görüşülmez ya. Yüzüne güleç baktım diye diyor, senelerce azap gördüm diyor ya. Sen nasıl bir bidat elini yüzüne baktın, lütufla baktın diyor, diyor Ruhul Ben tefsirinde. Bidat ehli hakkında öyle hadis-i şerifler var ya. Bunlar, bu kadar tehlikeli bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, en korktuğum şey kaderi inkar etmeniz. İnne <gülüyor> En korktuğum şey ümmetim kaderi inkar edecek diyor. Üç şey imanın aslındandır. Hadis-i şerif, "Selazim min iman." Bu üç tane iman aslı olan, üçüncüsü ve imanın bil kaderlere alın yazılarına İnanmaktır diyor. Say hadiste. Yani şimdi imanın temelini çökertiyor zaten. İman kalmadı gitti. Ne olur Allah rızası için. Dinimize sahip çıkalım ya. Dinimize sahip çıkalım. Çocuk çocuğumuzu yavur edecek bunlar ya. Gavur edecekler. Ya. Onun için bu lale gül kuruldu. Bak buradan bütün dünyaya bu, bu mesele duyuldu. Televizyonun gücü başkadır. Herkese duyuruluyor. Allah Teala devamını nasip eylesin. Amin test yayınından çıkacak işte ondan sonra diğer hoca efendiler falan bir kuvvet olur inşallah. Hep birlik olur inşallah. Eli sünnetin şeci duyulur. Abi. yahu kardeşim bu kadar Müslüman hoca var. Niye biriniz buna bunu çözmüyorsunuz? Bugün Ahmet Akgündüz de bir yazı yazmış. He? Nereden sitesi? Ahmet Akgündüz hoca efendi de İslamoğlu'na bir ettiye yazmış bugün. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Bütün hoca efendilerden reddiye bekliyoruz. Peygamberimi seviyorum diyen bütün hoca efendilerden destek bekliyoruz. Resulullah'a yardım edin ya. Peygamberize yardım edin ya. Kibirli diyor ya. Bunu bana bir adam getirmese benim haberim yok. Bu kadar her şeyi karıştırıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bunu niye bulmadınız bugüne kadar? Hep ben mi söyleyeceğim ya? Bu memlekette bu kadar adam var arkadaş ya. Hakaret etmeyin. Sövmek, saymak, hakaret, tehdit, şantaj haramdır ve caiz değildir. Bunlar yasak. Ama... Sen benim peygamberime kibirli diyemezsin. Allah kibirlileri sevmez. Allah en çok benim peygamberimi seviyor. O halde peygamberime kibirli dediğin için seni kınıyorum. Seni reddediyorum. Seni dinlemiyorum. İnsanları senden sakındırıyorum. Tamam mı? Vallahi boynunuzda yükünüz var. Hocam, Kainatın efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizi görüyor. Bir Bu, bir arıyor, Bu olayları e, Diyanet'in suyu az, aş aşıyor hemen <gülüyor> boynu. Bizi aşmıyor Allah'ın izniyle. Ya arkadaş sen Diyanetsin. Sen burada çıkan yayınları ve eserleri resmen denetleme kontrol hakkın var. Sen burada meal basmış adam. Peygambere kibirli diyen adamı. Sen nasıl bir reddiye yapmazsın ya? Bu Diyanetin görevidir. Mehmet Görmez Efendi görsün. <gülüyor> Mehmet Görmez Efendi görsün. Ya mübarek adamsın, sen alim adamsın, hoca adamsın... ...kibirli adam peygambere mehalde nasıl denir yahu? Evet. Yani desteklemediğimize mühür vurmuyoruz diyormuş ama... ...zaten şu anda bandrol almak için Diyanet'ten mühür vurma lüzum yok ki. Herkes istediğini basabiliyor tabii. O da Diyanet'te o noktada haklı çıkıyor. Yani mühür vurmam diyor ama... E, diyanete sorulmadan da bunlar basılabiliyor. Maalesef böyle bir sorun da var, çıkıntı da var. Aslında bunların denetlenmesi lazım, bir yerden kontrol. Şimdi adamın biri bir meal yazayım dese, Allah peygambere söylese mealin içinde, bir şey diyen yok ya. Yani böyle de denetimsizlik olur mu kardeşim? O zaman Diyanet ne iş yapıyor derler adama. Bunları denetlesin. Yani meal gibi, Kur'an meali gibi bir şeyi heyet kararından çıkmadan, heyet kararı olmadan basılmasın o zaman. Çünkü bu çok büyük bir sorun doğuruyor. Adam gitti Hüseyin Hatay mesela meal yapmış. Yaşar Nuri meal. Hepsi meal. Öyle bir mealler yapmış kiler. Adam Bekara suresi demiyor. Sığır suresi diyor. Yazmış oraya Sığır suresi. Yani şimdi acayip acayip şey. Ya bunun şeyi tercümesi sığır değil mi? Ya Sığır değil bunun tercümesi. Bunun tercümesi El Bekara. El-Bekara bu. Bekara değil bu. Bekara olsa normal bir sıvır olur. El-Bekara ne demek biliyor musun? El-Elif-Lam Ahd-i El-Bekara şu demek. İsrailoğullarının bir cinayet işlenip katili bulunamadığında Musa Aleyhisselam'a müracaat ettiğinde Allahü Teala'nın kesilmesini emrettiği kesildikten sonra kemiğini maktülün üzerine değdirdiğiniz anda ölü dirilip konuşacak ve katilini haber verecek diye vahyettiği inek. Bu kadar başlığına sığıyor mu satır sığmıyor. O zaman Elbekara Bekare suresi diyeceksin efendim. Bu normal bir inekti ki mucizeye e, taalluk etmiş. Allah Teala'nın Kur'an'da ayetiyle bu bir bazı ha. keminin parçasını vurun o ölene de buyurdu. Kelelge yuhilla'l mefta. İşte hem size Allah'ın ölüleri nasıl dirittiğini göstereceğim ve yureyküme ayati ayetlerini gösterecek. O da dedi ki: "Beni amcamın oğulları vurdu. La'lekum ta'kılun. Aklınız başınıza gelsin." diye. Size göstereceğim bir ayetin benim bu inek diyor. Salih Acaram'ın devesi. Sen şimdi deve sureti denir mi? Sensin deve diyeceğim şimdi. Deve de dememek lazım. Deve çünkü mübarek hayvan eti yeniyor inazınızda. azından. Bunlar deve de olamaz. E sen şimdi deve suresi ki bu Salih Aleyhisselam'ın mevladan mucize talebi üzerine kayadan çıkan o dere o deve başka, deve başka. Ne cahillikler ya, profesör olmuşlar bunlar. İslam oldu değil, İslam bir şey olduğu yok da. Öbürlerini söylüyorum ya yani profesör olmuşlar. Ne yapacağız? Ama bütün yanlış anlarlar adam, başka adam zannederler On üçün biz doğru ismi telaffuz edelim ki adrese doğru gitsin. Allah Teala bu ümmeti şerrinden muhafaza etsin. Amin. Amin. Onun içindir ki arkadaşlar bizi doğru dinleyin, bizi doğru anlayın. Biz sizin ilerlemenize mani olmadık. Bu milletin ümmetin ilerlemesine de mani olmadık. Teknolojinin, fendin ilerlemesine de mani olmadık. Hatta teşvikçi olduk. Biz yalanlara mani olduk. Biz İslam'a düşmanlığa mani olduk. E biz efendim İslam insanları geri bırakır. Tezine mani olduk. Biz bunu kırmaya, yırtmaya çalışıyoruz. Sen geliyorsun diyorsun ki efendim sen şöyle konuştun, böyle konuştun. Konuşmaları lütfen güzel dinleyelim. Dinledikten sonra bunları bizim arkadaşlar işte neyse bakalım onlara da bir yardımcılar lazım. Bizim arkadaşlar bölüm bölüm parçalamaları lazım. Bu parçaların üzerine iyi başlıklar atılması lazım. Böylece internetlere sunulması lazım. Ta ki bizim bu heyet ilmini, anatomi ilmini bilmeyen, Allah'ı bilemez gibi sözlerimizi burada karşılarına koyabilseydik 3-4 gündür milletin kafasını, bunlar böyle gerici yobaz diye meşgul etmelerine fırsat vermezdik. Ama maalesef bizim de elimizdeki aletler az, Efendim, alet derken imkanlar az, i̇şte, kem aletten kemalat olmaz demişler. Allah bize çok yardımcı yaratsın. Allah bize gönüllü yardımcılar yaratsın. Allah bize fazlû keremiyle çok hayırlı sahipler göndersin. Amin. Allah Teala bu memlekette Ehli Sünnet'i müdafaa edecek. Ehli bid'ata dur diyecek. Sen benim peygamberime kibirli diyemezsin diye bu adamları susturacak, durduracak. Maddi manevi kudret ve imkan sahipleri halk eylesin. Amin. Ve bu kişileri bu, bu işe yöneltsin, yönlendirsin Allah Teala. Amin. Diğer işlerden vakit fırsat verip bu işlere yönelmelerini ve bu akımları durdurmalarını müyesser eylesin amin amin amin şimdi dersimize gire, giremiyoruz efendim e, bugün epey bir ders verdik size esas kitaplardan hazırladım bayağı bir şeyler e, sıralı dersimize gidecektik ama olsun efendim misafir umduğunu değil bulduğunu yer demiş Siz de geldiniz efendim bakın ne diyor hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İmam Kurtubi tefsirinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim İbn-i e, yüz çevirmesi meselesinde Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o görmüyor diye onu getiren adam var hani amaları biri tutar getirir ya İmam Kurtubi duydunuz değil mi? Dünyanın allamesi. El cami uli Kur'an. Tabi baskıları değişik. 15 ciltliği var, 20 ciltliği var. Kurtubi tefsirinin sahibi. 19. cilt 202. sayfa. 19. cilt 202. sayfa. Kurtubi. Dedin mi? Durulur. İmam Kurtubi. kabr Nur olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amanın yanındaki getirene işaret etti ki yani şimdi müşahit değil olur ya insan olmaz ya müşahit değil, yani şimdi geri götür. Fakat... ...İbn-i Mektum'un... ...İbn-i Ümmi Mektum, i̇bn Ümmi Mektum. ...bu zatı yanındaki... E, e, ...sevk eden kişi... ...gidelim geri doğru diye deyince... ...o onu itekledi. İbn-i Ümmi Mektum, onu itekledi... ...mutlaka konuşacağım dedi. Şimdi burada da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı... Ümmü Mektum'un, İbni Ümmü Mektum'un nesi oldu? Tabi o görmüyor. Görse onu yapmaz ama gören biri bu hareketi yapsa yani sen böyle geliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyor. Yani müsaade et yani biraz. Senin burada yok illa da geliyorum falan. Bu hareketi yapma hakkı yok ki. Allah Teala Kur'an kiminle ne diyor? Sesinizi onun sesinden yukarı çıkartmayın. La tukat dimu beyni edilev onun önüne geçmeyin. Ondan sonra, öyle mi? Evine girmeyin, izin istemeden. Evinde çok oturmayın. Gayre nazurine inahu <yahu> Ayet var. Yemeğe çağırılsanız, yemeğin pişmesini beklemeyin. Dışarıda durun, durun. Pişince gelin, yiyin hemen çıkın. Peygamberim utanır, hayalıdır. Ama onu rahatsız edersiniz. Bak ben utanmam diyor. Vallahi la astagümle <gülüyor> Peygamberim utanır, bak ben utanmam, ben Allah'ım diyor. Oturmayın evinde çok diyor. Yani bu kadar edeb öğretiyor peygambere karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlar Kur'an'da tarif ediliyor. Evindeki yemeğin meselesi bile. E sen şimdi böyle yapıldığı zaman böyle böyle üstüne gidilmez. Ama odan barek görmedi. Ve lakin o adamı da dinlemesi lazım. O adam da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri gidin diyor. Böyle olunca Allah Teala bu ayeti indirdi. Ve Yalnız diyor bakın allah Teala Habibine Habibine bir e, sitem yapacak ama naz o sitemi de yaparken sen diye hitap etmiyor sen yüz çevirdin sen şöyle yaptın demiyor ya ne diyor? gaip sırasıyla kullanıyor niçin? Resulullah Efendimiz'e hürmet ve tazimini göstermek için abese o diyor yüzünü eksitti diyor. ve tevella döndü gitti diyor o diyor niye o diyor? Yüzleşmemek için. Sen demiyor. Sonra geliyor, ne yapıyor? Ünsiyet için, yeniden, hani ben sana kızgın ve kırgın değilim. Ayetten ne diyor? مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ مَا کَلَا Rabbin seni seçti seçeli hiç terk etmedi, Rabbin seni sevdi seveli hiç buğz etmedi. Onun için geliyor, وَمَا <gülüyor> يُدْرِيكَ Ne biliyordun Habibim? Sana ne bildirebilir? Belki de لَا اللّٰهُ Bak bak bak, dikkat et. Şey de demiyor. Kesinlikle o faydalanacaktı. Bunlar zaten yavur. Sen böyle. Bak, kesin demiyor. Ne biliyorsun? Belki de. ifadeleri anlıyor musunuz Türkçesini? Bak ne biliyorsun ki? Lallev. Belki de o. Bunlar hep neyi gösteriyor? Resulullah s.a.v.e. hürmet ve tanzim etmesi gösteriyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala hiçbir peygamberin adına yemin etmemiş. Hayatına yemin etmemiş. Bir tek Resulullah için "Le'amruke habibim senin hayatına yemin ederim." diyor. Senin yaşaman, ömrün, aldığın nefesler kasemim olsun diyor ya. Sen bu sevgiliyle Allah'ın arasına giriyorsun ve geliyorsun da kibirli adam diyorsun ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi yedi kat gökler bu işten patlayabilir. Yedi kat yerler çatlayabilir ve dağlar devrilebilir. ...başımıza kafamıza taşlar yağabilir... Rasulullah'a böyle dendi diye. Ben bu şerden... ...bu İslamoğlu'nun bu tercümesinin şerrinden... ...Allah'a sığınıyorum. Amin. Kurban olduğum Allah'ın bu uğursuzluğu bize vurdurma ya Bunun belasını biz, bize yakma bu belayla ya. Amin. Vatanımızı milletimizi yakma bu belayla ya. Amin. Böyle bir adamın mehalinden biz yanabilecek... ...duruma düştük. Çünkü uğursuzluk geldi mi Mevla bakmaz... Toptan azap eder. Niye? İyiliği emretmediniz... Niye? Kötülükten ne etmediniz? Niye bid'at sahibini teşhir etmediniz? Onun için buna razı olursak, bela gelirse hepimizi içine alacak. Mevlüt kutlamayla, mevlüt şekeri dağıtmayla bu işlerden sıyrılamayız. Mevlüt'e hürmet edip okuyoruz, okutuyoruz ama esas peygamberimizin hakkı burada devreye giriyor. 40 sene mevlüt okusan bu haktan kurtulamazsın. Hak budur. Onun için Resulullah'ın müdafirleri olacağız. İnşallah. İyi, Allah razı olsun. Bunu da Hoca Efendi biri göndermiş şimdi. Şu anda geldi bu da. Kurtubi tefsirinden. Kimi? Kim veriyor? Yok onu uyarırız o zaman. Şimdi ismini buradan geçirmeyelim. Hoca Efendi bizim hocamız. Onun için. E o zaman bana vereceksin isimleri. Anlatamıyorum, senin lafın geçmiyorsa benim lafım geçer mübarek adam. İsim listesi yapacaksın, ben de araştırma yapacağım. Senin demenden olmaz. Belki o adamlara iftira ediliyor mu? Ben İslam İslamoğlu'na 8 ay burada bir reddiye yapmadım. Geldiler dediler ki, kadın hocalar bunun tefsirine gidiyor. Ben dedim ki, hakkında bilgim yok. Bir sene geçti, vaktim yok, reddiye yapamadım. Bilgisiz reddiye yapılmaz. Çünkü ben, yani burası şey değil, boyacı küpü diyor, sok çıkar. Burada şimdi dikkatli isim telaffuz vermem. Benim isim verdiğim adamın sonra Allah muhafaza bütün millet cephe alıyor. Benim lafımın etkisi büyüktür. Allah vermiş. Efendi Hazretleri vermiş. Onun için ben isim veremem, o ismi veremem. Ama sen bana hocaların ismini ver. Ben onların İslamoğlu ile irtibatı olup olmadığını araştırırım. Ondan sonra bu hoca efendiye tebliğ ederim. O hoca efendi yine tebliğimi dinlemeyip devam ederse reddiye yaparım. Yoksa yapamam. Çünkü bilgim yok. Evet. Allah men naseluk al cennet, nayouz bık min al nahr. Allah men naseluk al rıvaka ve cennet, nayouz bık min sḫukka ve al nahr. Allah men naseluk al cennet ve maqar rıbila min qulunu muamel, nayouz bık min al nahr ve maqar rıbila min qulunu muamel. Allah men naseluk min khair ma səlek min Muhammed sallallahu taala aleyh s nayouz bık min şerim istağade Muhammed sallallahu al ve la ve la min al kulli kulli min wa lana innaka kulli qadir. Amin. Arkadaşlar unuttuk çok önemli bir mesele. Allah muhafaza bir seneninize etki yapacak bir mesele. Yaparım. Safer ayının şimdi ben özellikle beyan ediyorum. Evet. Ayın kaçı şimdi? Buyur. De 20, de 20 de başlıyor mu? Evet. Evet. evet. Bakın. Bu Safer ayı sesi aç biraz sesi aç. şey insanlar konuşuyor. Duymuyorlar. Safer ayı. 24 Kasım Pazartesi 2014 ile 22 Aralık Pazartesi 2014 arasında önümüzdeki Pazartesi'yi salıya bağlayan gece safer ayı girecek. Safer ayında Allah Teala çok uğursuzluklar ve çok şerler yaratacak. Allah bizden uzak eylesin. Amin. Şimdi Bak çok önemli şey söylüyorum. Sonra zır zır ağlamayın. Başımıza bela geldi demeyin. Her gün kazalar, belalar haberlerde yani o düştü, bu kalktı, o patladı, kazan patladı, o asansör düştü. Yani her gün ya. Ya biraz okuyun Allah sığının mübarek isterseniz. Başınıza bela gelmek istemiyorsanız. Şimdi hakikaten önümüzdeki ay sorunlu geçebilir. Yani vatanımız ve İslam vatanları içinde sıkıntılar olabilir. Safer ayın özellikle son çarşambası, o bir dahaki dergide yazılacak ama... Acayip bir Evliyaullah'ın keşfi bu surettedir. Şimdi burada Allah'a sığınacağız, dualar yapacağız. İşimize, gücümüze devam edeceğiz. Her gün, 78. sayfada bir dua var. Bu duayı okuyan kişi, safer ayına kadar değil, bir dahaki sene safer ayına kadar. Dikkat edin. O gün değil, bir daha seneki. Her gün okunacak. Besmele, salavatla başlıyor. Yine salavatla bitiyor. Bir daha sefer ayına kadar o sene olacak bütün bela ve musibetlerden korur. Hiçbir bela o sene isabet etmez. Bak her gün okuyalım ama bak ben bile bazı seneler terk ettiğim günler oldu sonra bak başıma ne hani belalar oldu. Her gün okuyalım. Ondan sonra ilk gece namazı 23 Kasım pazarı pazartesiye bağlayan gece Mahmut Sami Efendi Ramazanoğlu katasallah o bile kitabından nakletmiştir bu namazı. Keyfendi Hazretleri çok itibar ederdi ona. Bu yatsıdan sonra Vitir'den önce buraya dikkat edin. Dikkatli okumadığınız için yanlış tarifler yapabilirsiniz. Yatsıdan sonra vitirden önce pazarı pazartesiye yani önümüzdeki efendim pazarı pazartesiye bağlayın. 4 rekat namaz kılınıyor. Burada tarifi var. Tarifini yine göre kılınıyor. Uzun bir şey değil. 11 Kafirun İkinci rekatta on bir kulüvallah, üçüncü rekatta on bir felak, dördüncü rekatta on bir nas. Ama burada hepsini biliyorum da kafirunu bilmiyorum diyen yine kulüvallah okuyacak o zaman. Hangi sureyi bilmiyorsa yerine ancak kulüvallah yer doldurabilir. İhlas. Selamdan sonra yetmiş kere burada duası var. Kısa. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber la hamle ve la ilahe Peşine de yine yetmiş kere اِيَّاكَ ve وَيِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak senden yardım istiyoruz. Bu da yaratacağın şerlere. Yaratmak Allah'a mahsus. Yaratacağın şerlere karşı. Bunlar yapılacak. Şimdi yine burada bir namaz var. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin de beyanı veçile. O çok büyük velidir. Efendi ondan bir rivayet geldi mi hiç? O dediyse tamam. Kitabından kaynağını vermişiz. Yeryüzüne ...nazil olacak, belalardan Allahu Teala'nın izniyle muhafaza olmak isteyen imsaktan evvel diyor burada da. Yani gecenin her vakti olur, dört rekat, Fatiha'dan sonra on yedi Kevser... ...inna ta beş kere, kulüvallah, bir felak bir nas. Bu nasıl bir şey? Her rekatta, bir Fatiha, on yedi Kevser, beş ihlas, bir felak bir nas. Tarifi sekseninci sayfada, unutabilirsiniz. Bunu da yapın. Çiftlikçi olsun. Bu bir kere ilk gece bu. Bu ilk gece için. İnşallah Rahman. Ha, değil ha. İlk çarşamba gecesi bu. Deminki neydi? İlk gece pazar. Bu ne? 25 Kasım salıyı 26 çarşambaya. Bakın zaten çarşamba tam çarşamba. Ne buyuruyor? Uğursuzluğu devam eden gün çarşambadır. Hadis-i şerifte beyan ediliyor. İmam Suyuti de bu hadis-i Zikrediyor. At kavminin helakı çarşamba. Bütün e, kavimlere gelen azap ne gün geldi? Çarşamba. Cüzem hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günü peydalanır. Hepsi Safer ayı hakkında kitabımda kaynakları. Kaynaklar da öyle rastgele kaynaklar değil. bir i Mace bile var. Onun için o ilk çarşamba gecesi yapalım. Şeyh Ahmed i Buni Hazretleri Allah'tan nakledilen çok garip bir zikir ve acayip bir virt. Bakın her ayın başında yapabilirsiniz. Ama özellikle 12 ay, 11 ay yapmıyorsanız seferin başında mutlaka yaparsanız korkulardan kurtulmak, zelil durumdan azize çıkmak her şey bunda bak. Hangi bir köle bununla Allah'a yalvarsa mutlaka azad olur. Yani hapisteyse bile çıkar. Hangi esir bu zikri yapsa mutlaka serbest kalır. Hangi mahpus okusa mutlaka hapisten kurtulur. Korku içinde olan hangi bir kişi bu bir doksa mutlaka korktuğu şeyden emin olur. Hangi fakir bununla amel etse mutlaka zengin olur. Bak dikkat edin. Ama nacel bir şey biliyor musun? Aklın durur. Ya latifi mi yok, ya selamımı yok, la ilahe lentesi ila mi yok. Çok kuvvetli bir macun yani. Öyle bildiğin gibi değil. İnsanlar nezdinde zelil ve itibarsız duruma düşen herhangi bir kimse bunu okusa mutlaka aziz olur. Herkes çevresinden istediği bir şey. Zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek, fesatçıların şerrini savuşturmak için eşsiz manalar ve sırlar taşımaktadır. Ben bu sene bunu Mustafa Çamaoğlu'nun şeri için yapacağım. Hayır, sizin dolu derdiniz var. Siz yapmazsınız biliyorum. Ben benim dertlerimi boş ver. Ben eli Sünnet müdafaası ve bu adamın şerri dursun. Yapacağım. Allah'ın izniyle yapacağım siz de benim duam kabul olsun diye yapın çünkü zorbaları kahretmek zalimlerin ardını kesmek her kim bu ziplikli yazıp üzerinde taşırsa arkadaşlar madem onu bir şekilde yapın önümüzdeki ayın dergisinin içine herkese koyun ince bir sayfaya insanlar taşısın nasıl yazacak bu insanlar beni duyuyorsunuz şimdi arkadaşlar yani hediye ayetinde bundan basın Efendim herkese önümüzdeki ayın dergisinin içine koyun. Çünkü bunun vakti yok. Üzerinde taşırsa diyor. Üzerinde taşırsa ama okuduktan sonra taşırsa. En azından ayın başında okuyacak. Her inatçı zorba, inatçı şeytan onun karşısında zelil duruma düşer. Cin, şeytan ufalır kalır, zelil olur. Hiç sana yanaşamaz. Her kim bu zikre devam ederse kendisini gören herkes mutlaka onu sever. Aa bu da tehlikeli bir şey. Karılar kızlar size aşık olmasın sonra şimdi? Başımıza gelecek belaya bak. Allah hayırlı sevgiler nasip eylesin. Amin. Her kim bu zikri çok yaparsa Allah Teala onun kalbini marifet nurlarıyla diriltir. Canı, malı, eşi ve ailesi hususunda onu muhafaza eder. Korktuğu şeylerin şerrine karşı ona kafi gelir. 11 madde madde saymışız. Hangi sayfadan okuyorum? 80'den okuyorum. iktidar ve makam mevki sahipleri korkuyorlar onların da düşmanları var onları düşürürler devirirler diye hangi bir hükümdar bu virdi şerifi zikretse mutlaka mülkü genişler hükmü geçerli olur ya ne büyük tesir bu zikri şerifin içerisinde ismi azam gizlenmiştir ismi azam bu zikrin içinde gizlenmiştir bu yüzden bu konudaki birçok fikirden kişiyi müstahni bırakır. Bunu okudum, İşmazam garanti okudun demek. Her kim bu virdi şerifi okuduktan sonra dünya ve ahiret işleriyle alakalı hangi muradını özel isterse Allah Teala mutlaka istediğini ihsan edecek. Her kim bu evradı zorba birinin öfkelendiği sırada onun yanında okursa o kişinin gazabını sakinleştirir. Ama adam ne okuyorsun beni diye kalkıp pataklayabilir. Sen bitirmeden de dayak yeme dikkatli oku yani. Bu Şerif tevhid sırrını barındırdığı için Allahu Teala'ya mule olan veliler tarafından hiçbir cami olarak bilinmektedir. Bunda bulunan sayılarla ilgili sırlar, harflerle ilgili tesirler, nurani isimler, vef'leri ile ilgili durumlar araştırılacak olsa onda birine dahi kitaplar ilimler ulaşamaz diyor. Acayip sırları ve harfleri var. Şimdi Hangi saatler münasip? Yöneticilerin, hükümdarların, büyüklerin, salih kimselerin... ...bu dua yaparak dünya ahiret hayırlarına nail olmak için... ...mubarek vakitleri kollayıp ona göre okumalar münasip. Cuma gününün ilk saati. imsaktan hemen sonra. Pazar gününün ilk saati. İmsaktan sonra ilk saat. Arefe gününün ilk saati. iki bayram gününün ilk saati. Aşura günü. Şaban Şerif'in yarı gecesi. Berat, Ramazan Şerif 27. gecesi. Her ayın başlangıcında... Yani pazarı pazartesiye bu önümüzdeki senenin tüm gecelerinde de okunabilir. Yalnız iki rekatta bir selam verilerek 12 rekat kılınır. 12 rekattan sonra 12 rekatın sonunda oturduğu zaman selam vermeden önce tahiyyat ve sallı barik okuduktan sonra Subhanallahülhamdülillah zikri helali kadar okunur. Ardından salat-ı şerife yazmışız bu 81'de bildiğiniz salat-ı yani yani innekamüdün mecid olan. Ondan sonra Tekbir getirerek secdeye varır. Bu secdenin adı hacet secdesidir. Namaz bittikten sonra. Secdede yedi kere Fatiha-i Şerif'i okur. Sonra on kere de alâllâhu tevü'l-i Şerif'e Kadir'e kadar. Bak teferruat var çok. Ama bunlar zor şeyler değil. Ee, 81. birinci sayfede ondan sonra Allah'a müneşselik ve bir maakidil izzi var. Bunu becerebilirseniz secdede ezberleyebilirseniz okuyun. Değilse birisi okusa siz ondan tekrar edersiniz secdede. Çünkü namazda değilsiniz. Namazda talim alsan namaz bozulur. Namaz dışında hacet secdesi olduğu için bozulmaz. Bu duada çok önemlidir. Eğer burada daha sırlar var. 82'de acayip bir şey. Muradını kalbinde tutacak, işte niyet edecek. Ondan sonra tenha bir yerde vakti müsaitse kusurlardan uzak yağlı bir koç keser. Bunu bunlar ilave şeyler isteyen için. Hayvanı keserken Koçu kübleye çevirir. Kesim esnasında duası okur, Ondan sonra çukur kazar, kanı toprağa gömer. Etini 60 parçaya ayırır. Derisi, başı, karnı aynı, ayrı ayrı cüz sayılır. 60 parçayı fakirlere dağıtır. Yahut 60 fakire iyi bir yemek yedirir. Yoksa 7 fakire 7 dirhem sadaka verir. Bunlar yapılırsa ne oluyor biliyor musun? Başın, gözün, ailen, sevdiklerin küllün sigorta. Ama bunların tafsilatı vardır. Sen desen ki ya hocam ben ben bunları yapamıyorum. Yapamıyorsan bile sadece ve sadece 12 kere namazı kıl, namazın peşine zikirlerini yap. Ondan sonra bu duaya başla. 82'de başlıyor, dikkat et. 85'de bitiyor. Tabii büyük harfle yazdım. Bir kere okunuyor. Şimdi geliyorsun salibarike 10 kere yazıyor. 10 yazdım mı? Türkçe yazdım. Merrat Arapça anlatsalız. On demek, 10 kere demek. Peki neresi 10 kere? Kırmızı geriden kırmızıdan. Kırmızıyla başladığım yer 10 kere. Şimdi geldin. La ilahe illallah te şühaneke. İnni kuntu minaz zalimin. Bomba. En kuvvetli sayeniz. Kaç kere? 126 kere tespihini al. Arada bu arada. Bu mesela 126 geriden nereden başlıyor? La ilahe illallah. Kırmızı nereden başlıyorsa oradan. Hasbi Allahu ni el vekin. Bir kere o siyah Haşmeallahu la ilahe illahu gidiyor Rabbul Haşlasım'a kadar Onda da yedi yazmış Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kaç kere? Üç kere selamun kavlen On alt kere La havle ve la kuvvete Ya Ali'il Azmi var Yüz kere Ya Vedud Anladın mı? Niye sevecekler? Herkes niye seviyor? Ya Vedud, Ya Vedud Ağzını bağla, dilini tut demiş yani Allah'ın Vedud ismi seven Ondan sonra ya mugu 3 kere. Ya kafi mustaqisine 13 kere. Atta bir tekbir var. Sonra arada bir ya Allah var 3 kere geliyor sonra. <gülüyor> Eliflamlar, lam var, kafe satlar, Onlar birer kere. Ya kafi kaç kere? 111 kere. Şifre. Ya latif kaç kere? 120 9 kere. La ilahe illallah kaç kere? 1000 kere. Arkadaş ne için bir kuvvet bu ya? Bunlar birleşti zaman ne olur biliyor musun? Atom bombası hiç olur ya. Ondan sonra ya hafiz koruyan demek. Kaç kere? 889. Ya selam selamet veren. 131 kere. Ya mücib şifresi en sonunda kabul eden demek 55 kere. Ya mücibi her gün güneş doğarken 55 kere okuyan hiçbir duası yere düşmez mesela. Şifresi 55'tir. F ç ''Ya Halim'' 88 kere. Arada da bir kere okunacak duası var. 3-4 sayfa. Bunu gecenin bak. Ya bu 10 dakikanızı almaz. Belki alsın. Yok ama bin la Allah 15 dakika tutar. Bin la ilahe 15 dakika tuttuğu için bu iş bir yarım saate patlar. E yarım saatte baya bir filmden falan uzak kalırsınız. Sinemadan, reklamlardan uzak kalırsınız. Çok iyi olur. Her ayın ilk gecesi ama yapamadınızsa Safer ayı giriyor. Senede bir kere yapın desem ben Safer ayında yapın derim. Onun için bu pazarı pazartesi bağlayan gece arkadaşlar bana da mesaj atın. Ben de unutuyorum dalıyorum derslere. Beni bilenler ulaşanlar bana da mesaj atın. Yapalım. Büyük belalar geliyor. Var belalar gözüküyor belalar. Yani çok iç ve dış belalar gözüküyor. Maddi manevi gözüküyor. Zoratlar böyle. Korunmak lazım. Geçen yani sene oldu mu? Ha ben bilmem ben müneccimliyim gaybı bilmem ama var patladı diyorsunuz geçen sene söyledin diyorsunuz ben o tarihleri tam bilmiyorum şu an. He? Ama şu anda ben diyorum size bakın biz bütün ümmetini yete katalım. Tabii önce ailemizi sevdiklerimizi başlıyoruz bu pazar gecesi çok belalardan kurtulacağız. Hele şu kurban işi falan tam yazdığım gibi dergide yapsa biri o var ya o onun bombaları patlatsalar pa koyan patlar. Hiçbir şey olmaz ona. Bu çok kuvvetli bir dirk bu. Şemsül Maharif bu ya. Şemsül Maharif Ahmedi Buni evliyanın reisi bu işlerin sırrının sırrı yani. Çok büyük bir kuvvetli bir zat. Özel yazma eserlerden nüskaleri mukayese ederek topladım. Baskısında bu kadar tafsilat yoktu. Yazmadan çıktı detay. Onlar oradan bulup da yazdım. Onu da Murat Bardakçı verdi sağ olsun yani. Gizliymiş, bizliymiş, kimseye vermiyormuş falan. Bende var dedi. Padişah saklatmış Üçüncü Selim Mine o kitapla millet hükümeti devril diye yani Ondan sonra e, Şems-ül Marif o özel nüskada çünkü şifreler gizli onda diye yazma bir eser diye verdi bana Bende baskısı vardı kıyas yaptım size ben en doğrusunu yazdım Yani takabüllü bir tane bir şey atlamayalım sırrı bozulmasın diye İnşallah bunu yapanlar bütün nüskaleri amel etmiş olursunuz Al-salatu al-salam alaikum الله Rasulullah Al-salatu al-salam alaikum yaa Hamiib Allah Al-salatu al-salam